Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahun bi'ehsanin ila yevmiddin. Ama ba'd, İslam'da vela ve bera meseleleri derslerimizin birinci dersi. Ee, i̇nşallah kardeşler ben bu ders serisinde sadece kafirlere yönelik vela ve bera meselelerini işleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz vela ve bera meseleleri sadece kafirlere yönelik değil. Bidat ehliyle alakalı da vela ve bera meseleleri var. Ama ben sadece kafirlere yönelik meselesini ele alacağım. E, çünkü ben bundan önce bir ders serisi yapmıştım zaten. Bidat ehline karşı nasıl bir tutum takılmamalı diye. E, tahminimce sekiz ders falan, yedi veya sekiz dersi Bu oraya bakılabilir bidat ehliyle alakalı vela ve bera meseleleri için. Bayağı hususa değinmiştim. Dolayısıyla bu ders sadece Kâfirlere yönelik vela ve berâ meseleleri olacak inşallah. Ee, bir de Hatib ibni Ebi Belta kıssası var, meşhur biliyor, bilirsiniz hepiniz. Ee, bu kısaya e, yönelik ben Mustakil inşallah İstanbul'a döndüğümde Mustakil özel bir ders yapacağım. Tabii bu derste çok fazla zaten cevap vereceğiz e, Hatib ibni Ebi Belta e, meselesindeki şüphelere, çünkü Hatib ibni Ebi Belta meselesi vela ve berâda önemli yer e, kapsayan bir mesele arkadaşlar. Ee, önemli bir kıssa. Bu kıssa etrafında çok şüpheler getiriyorlar. Ee, bu şüphelere yönelik ben o kadar çok reddiye hazırladım ki e, yani 70 küsür sayfa falan yazı oldu. Onları bu ders serisinde bizim bitirmemiz mümkün değil. Sadece Hatip Nebi Belta e, ile alakalı getirilen şüphelere e, 70 küsür sayfa yazı yazdım. Dolayısıyla onları bu ders serisinde işlememiz mümkün değil ama Dediğim gibi ders serisi içerisinde hatimine bir belta kıssasına değineceğiz. Şüphelere de cevap vereceğiz. Bu, bu ders serimizde bile vereceğimiz şüpheler yeterli, e, vereceğimiz cevaplar yeterli cevaplar olacak ama dediğim gibi bütün e, şüphelere tek tek ve çok detaylıca cevap vermek mustakil bir ders serisi gerektiriyor. E, i̇nşallah bunu da İstanbul'a döndüğümde 3-4 ders olarak yapacağım. Şimdi derse başlamadan önce size bir iki soru sormak istiyorum. Hiç aranızda Avrupa'ya giden, Avrupa'da bulunan insanlar, kardeşlerimiz olmadı. Yok. Yok. <gülüyor> Peki e, gayrimüslim arkadaşları olan, ticaret yaptığı komşusu, e, oturup kalktığı birileri Yok. olan varsa var. el kaldırabilir. Yok. Allah tamam. Allah'ın varmış herhalde. Üniversite Üniversite arkadaşların. Peki ilişkilerin nasıldı onlarla? Nasıl insanlar? Nasıl buldun onları? Yani sana karşı sert, yumuşak, kaba e, nasıldılar? Çok da kaba Sen... değillerdi. Yani, kaba görmedim ben onları. Yani senin e, Müslüman olduğunu biliyorlardı tabii. Evet. Peki e, bundan dolayı sana muameleleri nasıldı? Türkiye'de oldukları için belki de ama belki de kendi yapılarından dolayı pek Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tamam. Bazen davetime de yani olumlu cevap verebiliyorlardı. Elhamdülillah. Yani şöyle bir şey hissettin mi Müslüman olduğundan dolayı sana özel kin, kinle bakıyorlar, düşmanlıkla bakıyorlar. Bazen gözlerde görüyorsunuz ama hocam, sözlerde pek değil. Gözlerde nasıl görüyorsun onu? Yani hani hani bir tuhaflık hani, <gülüyor> hani kendilerini kendi arkadaşlarında görmediğimizde gördükleri. En belki sakalımızdan olabiliyor? O tarz şeylerden. Ha, yani bir zan yani var. Bir zan Anladım. Peki... E, sosyal deney, deneyler yapılıyor genelde. Sosyal medyada bunu görüyoruz. Hatta en son Adem Salih diye birisi var. Bilmiyorum. E, Türk basınına da yansımıştı. E, bu çocuğun aslı Yemenli. Ama Amerika'da doğup büyüyor. E, Arapçası falan bile Yemenli olduğu halde çat pat yani çok yok. Hani o kadar... Ee, orada yaşadığı için Amerika'da tahminiyle neredeyse unutmuş yani. Ammece birkaç kelime falan anca biliyor. Bunun bir sosyal deneyi olmuştu. Ee, zaman zaman siz de illaki görüyorsunuzdur. Mesela Müslümanlar Avrupa ülkelerinde sosyal deney yaparlar halk üzerinde. Ee, işte İslam'a karşı nasıl baktıklarına yönelik. Ee, bunları mutlaka izleyeniniz olmuştur. Mesela şöyle bir durum var. Adem Salih'e biz baktığımızda bunu en son yaptığı sosyal deneyde işte bunun bir tane kız arkadaşı var anlaşıyorlar. Kız arkadaşı normalde açık birisi, açık bir bayan. O da Müslüman. Buna başörtü giydiriyor. E, bu da işte kafede, orada, parkta, marktas, e, farklı e, yerlerde oturuyor. insanların sık sık gelip geçtiği yerlerde. E, gidiyor, işte kız arkadaşı arkadaşına tabii yabancı gibi davranıyor. Başörtüsünü el atıyor, başörtüsünü çıkarmaya çalışıyor falan. Hani halk nasıl tepki verecek? Ondan sonra tepki verenler oluyor. Hem de çok yoğun bir şekilde. Bu Amerika'da oluyor. Bunu izlediniz mi bilmiyorum. Ondan sonra kendisine şey diyorlar. Ee, i̇şte niçin böyle yapıyorsun? İşte o Müslüman e diyor. Müslümanlar terörist falan. Hatta adamı dövmeye kalkanlar oluyor. Yani sen nasıl böyle yapabilirsin? Müslümansa Müslüman. E, istediği gibi giyinmesi, yaşaması onun hakkıdır, özgürlüğüdür falan. Bunları görmüşsünüzdür illaki. Buna benzer e, sosyal deneyleri biz dünyada görüyoruz. Hatta şeyde bile düşünün şöyle bir olayda bile biz bunu gördük. İşte en son İngiltere'de yaşanan olaylarda insanların üzerine arabalar sürüldü falan. Ondan sonra yine bir Müslüman geç bir pankart açtı. İşte ben Müslümanım sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsanız sarılmak ister misiniz gibi bir şeyler yazmıştı İngilizce. E, yoldan geçen herkes sarılıyordu adama. Hani bu olayın hemen ardından olan sıcak bir gelişme rağmen. Hani ben terörist değilim sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Bunları genelde görüyorsunuz. Veya bizim Müslüman kardeşlerimizin hatta bizim şey Ebu Hoca'yı bilirsiniz. Hepiniz. Ebu Erba Hoca Allah razı olsun sokak davetleri falan oluyorlar. Oradaki gayrimüslim insanların çoğunun belki kameraya yansımayan arka tarafları da vardır. Onu bilemeyiz de ama hani çoğunun kibar yaklaştıklarını değil mi? Müslümanlara karşı öz gibi bakmadıklarını görüyoruz. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada e, gayrimüslimler içerisinde e, müslümanlara e, düşman gözüyle bakan insanlar olduğu gibi normal onlar da bizim gibi bir insanlardır şeklinde böyle daha demokrat daha özgürlükçü daha böyle objektif bakan insanlar da var dünyada yani illa böyle birebir müslümanın muayyen olarak düşmanı olmayan hatta birçok müslüman arkadaşı olan birçok insan var en son ben daha yakın bir dönemde çok değil bir e, budistle tanıştım Türkiye'de bir arkadaşın onunla şey ticari bir ilişkisi vardı e, veya e, ticari bir ilişkisi vardı derken ticari bir ilişkiye başlayacaklardı beni çağırdı İngilizcesi yok diye çok e, beni çağırdı benim de o kadar pratikte yok da İngilizcem ama yani. Velhasıl beni çağırdı. Adamla oturup konuştuk. Adamın e, bakış açısını inceledim Müslümanlara karşı. Yani bunu net bir şekilde görüyorsun. Adam düşman değil mahiyen olarak. Belhasıl e, dünyada böyle bir olgu var. E, bunun farkına varıyoruz hepimiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben buradan hareketle şunu söylemeye çalışıyorum size. Yani biz psikolojimizi e, şu şekilde... Ee, yönlendirmeyelim yani dünya bize mutlak anlamda karanlık kap karanlık bir dünya var hiç hayır kalmamış herkes İslam'a muayyen olarak saldırıyor dikkat edin özellikle muayyen kelimesini kullanıyorum herkes İslam'a muayyen olarak saldırıyor herkes İslam'a birebir düşman Müslümanlara birebir düşman böyle bir dünya yok şu anda hamdolsun ama dünyada genel anlamda bir düşmanlık var devletler bazında özellikle ee, İslam fobi altında da bunu görüyoruz ama bu tüm muayyen kafirleri kapsamamaktadır. Dünyada hala hayır var. E, hala Müslümanları insan olarak seven ins gayrimüslimler de çok fazla. Bunun hepimiz farkındayız. E, şimdi size bir de şöyle bir soru sorayım inşallah. E, vela ve bera Sonuçta hepiniz derslere giden insanlarsınız. Hocaların derslerine oturan insanlarsınız. Kitap okuyan insanlarsınız. Yani bir insan gelse size dese ki, vela ve vera ne demek? yani, Vela ve vera akidesi İslam'da ne demek? Kim ne der? Mesela... Allah için Bu kadar Allah. Peki detay haliyle? Detay haliyle... Ders yapmamız lazım. Oturuz. Mesela hocam. Detay haliyle... Neticede Allah Azze ve Celle'nin ayette buyurdu gibi din üstünde sizinle savaşmayanlarla adaletle geçirin. Bir kere adaletle davranmak zorundayız. Evet. Ama kalbinde sevgi besleyemeyiz. Çünkü neticede onların Müslüman olmaması Allah'a karşı bir düşmanlıkları ya da Allah'ın haklarını çiğnemelerini gösteriyor. Bu durumda onlara bu yönde bir sevgi besleyemeyiz. Aslında mesela kafirlere karşı kalbi sevgi besleyemeyiz dememiz. Sizce, sizce mesela biraz mücmel kalmıyor mu? Mesela bunun içerisini doldurmamız gerekmiyor mu? Çünkü aksi takdirde şöyle bir itirazla karşı karşıya kalırız. Mesela işte senin annen baban diyelim gayrimüslim ama sen onları seviyorsun. Ve bu kalpte de bir sevgi. Zaten sevginin aslı kalptedir. Kalpte başlar. Azalara sirayet eder. Değil mi? eğer bu annem babansa canım annem, canım babam demeye kadar götürür. Eşin sarılmaya öpmeye kadar götürür. Yani azalara sirayet eder. Doğru mu? Fıtri olan Ama işte kal kalbi dediğimiz zaman zaten fıtri kalbimize yerleştirilmiş bir sevgi. tabii iyi sevgi diyoruz biz buna. Ama kalpten gelen bir sevgi. Ben zaten kalbi, sevgiyi mutlak inkar etmedim şey anlamında. Hani böyle diyemeyiz, tarifini şey yapmadım. Benim buradaki kastım biz mutlak sevgi şey kal, e, kalbi sevgi derken kalbi sevginin içerisini doğru doldurmamız gerekir diyorum. Aksi yani takdirde de, biraz sıkıntı yani, yaşarız. 50 kitapla evlenmeye cevaz var ya evet. Onlar kadınların darbalısı almak. Evet. Yani bir müslüman bir 50 kitap kadınlar nasıl evlenir yani sevmeden de fitikler, sevgi olmadan da evlenmez herhalde. Aynen işte. Dolayısıyla kalbi bir sevgi oluyor yani. Eğer biz hani az önceki dediğin gibi şey dersek işte vela ve anlamı işte kafirleri kalbi olarak sevmemektir dediğimizde işte bu problem çıkıyor. Onu demek istiyorum ben de. Dolayısıyla içini doğru doldurmamız gerekiyor. Aslında baktığımız zaman ben şöyle söyleyeyim ben var ya vela ve nedir bir türlü anlamadım. Toplum içerisinde, toplumun dışına çıkmayacaksak, yani kendi ailemiz içerisinde Vela ve bera nedir ya? Ben Bir kelimenin Kullanılıp da Bu kadar boş kullanıldığı Nadir bir mesele olarak görüyorum vela ve bera Ya o kadar havada kalmış boş bir mesele ki İslam'da dost ve düşmanlık. Dost ne demek ya? Dost Türkçe bir kelime. Dost ne demek? Dost ne demek? Abla dost ne demek? Çok yakın arkadaş Sırdaş işte. yani en Kalben, de sevdiğim bir şey yakınlık. Kalbimde hissettiğim bir yakınlık değil mi? Kalbimde hissettiğim bir yakınlık. Vela ve rakidesi İslam din usullerindendir. Doğru mu? Kimse itirazı yok buna. İmam o zaman kalbi de, olarak, kalbi olarak yakınlık dediğin zaman kalbi olarak birine yakınlaştığında İslam'ı yıktın demek. Eğer bu gayrimüslimse. Bunu Bunda kimse söyleyemez. Ben şimdi örnek vereceğim. Sen bir cihetten kafir Müslümandan daha çok sevebilirsin. Ahlak. Mesela derste gelecek inşallah ders ortalarında. Yani velhasıl <gülüyor> içi acayip derecede boşaltılmış. Yani veya şöyle söyleyeyim. İlla e, vela ora, sevgi olayından bakmayın. E, şöyle söyleyeyim. Belki daha iyi anlarız. Peki bera ne demek? Yani beri olmak ne demek? Dostluk düşmanlık. Düşmanlık ne demek? Hadi e, velayı belki e, çok anlatamıyoruz. Sevmek desek bir yere oturmuyor lan. Nereye oturtacağız şimdi? Sevmek desek e, sevdiğimiz kafirler var. Tabii sevgi var. Nereye oturtacağız falan. Tersten bakalım. Bera kısmından bakalım. Bera nedir? Yani beri, kafirden beri olmak, bera zaten oradan geliyor. Uzak olmak, düşman olmak. Ne olacak da biz e, bera akidesini yerine getirmiş olacağız? Çünkü dikkat edin. Bakın bazı hatta eee Aşırı radikal kimseler şu ifadeyi bile kullanıyorlar. Diyorlar ki vela ve bera akidesi öyle büyük bir konudur ki yani isim ve sıfat meseleleri onun yanında furu mesele kalır. O kadar İslam'ın zahir meselelerindendir. Ben yani kendi kulaklarımla böyle diyen davetçiler duydum. Ya Arap aleminden, Türk aleminden önemli değil. <gülüyor> Böyle davetçiler var. Hatta bazıları işi o kadar aşırıya götürmüşler ki hakimiyet meselesiyle birebir aynıdır. Demişlerdir. Aşırı Neden bunlar aşırı diyorum? Çünkü biliyorsunuz bunların indinde hakimiyet meselesinin ne kadar üst noktalarda olduğu. Hani Bununla eşit görüyorlar düşünün. E, dolayısıyla bu İslam'ın e, açık meselelerindense bu insanlara göre ki bize de göre öyle. Belki anlatımlarımız, inancımız arasında fark var ama bize göre de isim olarak ele aldığımızda vela ve bera dinin us usullerindendir kardeşler. olmaz olmazlarındandır. Yani vela ve bera'da vela ve bera'da kişi küfre girebilir. Dolayısıyla iman küfür meseleleri arasında yer alan bir mesele. Velhasıl e, buradan yola çıkacak olursak bir insan derse ki sizin dininizin aslı vela ve bera üzerine de kurulu. Yani dinin Asıl meselelerindendir. Ne yaptığımızda biz bu aslı tahkik etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz. Yani bir insan bize sorsa dese ki, siz isim sıfat tevhidinde nasıl muvahid olursunuz? Anlatırız değil mi bir şeyler? İşte Allah Azze ve Celle isim sıfatlarında resulün ona haber verdiği gibi teşbih, tatil, tekkif anlatıyoruz ya bir sürü. Değil mi? E şimdi... Dolayısıyla bu aynı şey vela ve berâda da olması lazım. Bir insan sana dediği zaman bir cevabın olması lazım. Net bir cevabın. Nasıl sana ibadet nedir dediğinde tak diye anlatıyorsun. Tevhid nedir dediğinde 3'e sayıyorsun, 5'e bölüyorsun, 70'e çarpıyorsun falan. Değil mi? Böyle neredeyse taksimat üzerinde fantezi yapıyorsun. Ama şimdi vela ve beraya geldiğin zaman vela ve berayı ben nasıl tahkik ederim dediği zaman bir insan sana burada net kayda ve kuralların olması lazım. Yani eğer Eh, Bera'ya diyelim ki Türkçe'ye tercüme ettik. Düşmanlık dedik. Çok önemli değil. Beri olmak dedik. İyi de ben ne olduğum zaman kafirlere düşmanlık yapmış olurum. Yani berakidesini akidesini tahkik etmiş olurum. Ve bera akidesinde tevhid ehli olmuş olurum. Onu bozmadığım zaman bu beni dinden çıkarmaz diyebileceğimiz tarif nedir? Ne olduğunda biz berakidesini akidesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tahkik etmiş oluyoruz. Düşman. Çünkü düşmanlık o kadar içi doldurulması gereken bir ifade ki çünkü sen tevhid gibi bir akideyi bir inancı bu kelime üzerine bina ediyorsun ve içini boş bırakıyorsun bu çok sıkıntılı bir şey yani Allah için dostluk Allah için düşmanlık mesela böyle bir tercüme ediyoruz diyelim Yani ne olacak da ben onu yaptığımda aha tamam bu Allah için düşmanlığı yerine getirdi diyebileceğiz ne, ne tip bir insan görmemiz lazım ki Kafirlere, karşının, kafirlere karşı yaptığı muamelenin berayı tahkik etmek olduğunu söyleyebileceğiz. Nedir düşmanlık? Ne yapacağız? Ne olacağız yani? Eğer dersek ki onları sevmeyeceğiz. Problem. Hep böyle düşman olmak ne demek? Düşman olmak kaşlarını çatmak demek. Olmaz. Ne demek ya düşman ne? Düşman olmak demek onu yakaladığın yerde döveceksin. Ağzını burnunu kıracaksın. Onu gördüğün yerde öldüreceğin düşman nedir? Karşı durmak. E, karşı durmak dediğin zaman ne olcan da karşı durun? Ne yaptığında karşı durmuş oluyorsunuz? Fikirlerine karşı. O zaman şu mu? Sen fikirle başka devam edebilirsin fikirlerine karşı. E, tamam o zaman fikirlerine karşısan onun düşman olacağını dediğinde bunu o zaman tahkik etmiş olursan senin yaptığın hiçbir ameli fiil berayı bozmaması lazım. Çünkü berayı nasıl tarif ettin? Fikirlerine karşı duracaksın demek. Doğru mu? Yani i̇tikadına küfür edeceksin demek bir insanın. Doğru mu? O zaman ameli hiçbir şeyde tekfir edemezsin. Değil mi? Böyle olması lazım. İnancından kaynaklanan amellerinden de beri duracaksın. İnancından kaynaklanan amellerinden de beri duracaksın. Mesela örneğin. İbaletlere örnek veriyoruz. Yılbaşını kutlamak gibi. misal. Zaten ikinci dersimiz yılbaşı kutlamak. <gülüyor> Aynen. O, onların yaptığı amelleri de yapmayacaksın, Tabii değil mi? Tamam. Mesela bir Müslüman bir Müslümanı öldürebilir mi? Öldürebilir. Müslüman olduğu halde öldürebilir. he Kafir olmaz yani. Hani bir Müslümanı bir, bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi hala Müslüman kalması mümkündür, doğru mu? O zaman onların işlediği tüm fiillerden beri olacaksın, itikadından da beri olacaksın diyorsun değil mi? Peki ben kafirlerin işlediği bir fiili, her fiili yapmam beni dinden çıkarır mı? O zaman bu olmuyor ki. Sen o zaman ondan, e, çünkü biz şu anda diyorum ki yaptığımda senin be, berayı bozmayacağım bir tarif gerekir. Yani beranın bera sınırları şudur çünkü kafirlerin mesela kim bir kafire benzerse kim bir kavme benzense onlardandır diyor. Şimdi ben Amerikan tıraşı oldum, kafir mi oldum? Fiilinden uzak olmadım, kafir mi oldum? Ne oldu? Peki ben size bir şey sorayım. Bizim eee bunu bir tercüman arkadaş söyleyeyim. Yani her verdiğim misalde kafir olmak olmamak diye sınırlandıramasın ki. Yani Hayır, tabii ki sınırlandıramasın. Aynen, aynen. olmasın ama necis hoş değil yani. Ondan aynen, aynen. Tabii ki, tabii ki sınırlandıramasın ama, ama Bir cürüm olması gerekmiyor mu yani Tabii ki cürümdür olursa. tabii. Ama benim söylediğim bakın benim sorum o değil ki. Ben ben sorum şu değil. Benim sorum e i̇şte ne yaptığın zaman kafire benziyorsun olayı değil ki benim sorum net. Ne yaptığında vela ve bera'yı tahkik etmiş oluyorsun soru bu. Yani nasıl tahkik edersin? berâda tevhid ehli olursun. Eğer sen ona cevap olarak bu soruya cevap olarak onların tüm fiillerinden beri olmak diye tarif edersen o zaman bunun anlamı ne demek? Yani tüm fiillerinden beri olmadığın zaman bera'yı tahkik edemiyorsun demek. Berayı bozuyorsun. Çünkü ben berayı bozmanın sınırlarını söyledim. Dolayısıyla Amerikan tıraşıyla karşı karşıya kalırsın, başka şeylerle de karşı karşıya kalırsın. Anlatabiliyor muyum kastımı? Sorun mu var? Facebook'tan <gülüyor> yazıları ya kamikurufonun telefona bağlı olduğunu düşünüyorlar herhalde. Ha. Telefon uzakta, ona yapabileceğimiz bir şey yok. Anladım. Bilmiyorum ne kadar yani net diyor şey, ki ses. Kameraya bağlı o sadece. Anladım. Mikrofonu. Velhasıl ee, ya isterseniz telefonu buraya koyarım. Görüntülerine gerek var. Duysunlar arkadaşlar. Sadece Eğer gidiyorsa bir sor istersen. Allah. Ses Sesim var mı arkadaşlar? Ses net mi? Ile... Sadece ses olsa yeterli mi? Facebook üzerinden izleyen kardeşler sadece ses olsa sizin için yeterli mi? O zaman telefonu yakınına bırakabiliriz hocanın. Görüntü almaz sadece ses alır ostatte bir şey yaklaştı bakalım. O şey bulundu gibi. doğru. Sora gitti. Devam ediyor yaklaştı. Yaklaştı, içeri yaklaştı. Az da soldan. Tamam herhalde daha iyi olur sesim. Ses, tamam. ses çıkıyor işte. Tamam. Velhasıl kastımı anladınız. Benim çünkü sorum eğer şu olsa, eee kafirlerin ne benzemektir olsa? Eyvallah o zaman dersin ki onların onlara has bütün fiiller bunun içine girer. Ama ne yaptığında berada sen tevhid ehli oluyorsun. Yani sınır nedir? Muvahhid olmanın sınırı nedir senin bera meselesinde? Dediğimizde eğer sen dersen ki kafirlerin tüm fiillerinden beri olacaksın. Bak mesela Osman kardeşimiz dedi ki onların fikirlerinden beri olacaksın. Şimdi kafirlerin fikirleri içerisinde şirk olmayan bidatlar da var. O zaman ben bir de ehli olduğum zaman bera, vela ve berayı bozuyorsam kafir olmam lazım. Dolayısıyla her bidat ehli kafir olmuş olur. Bu tarif olmadı. Olmaz yani. Mümkün değil yani. Eğer derse ki vela ve berat kafirlerin tüm fiillerinden beri olmaktır. Bu da büyük bir problem. Yani tüm fiilleri derken sadece inançlarına Mesela kafirlerin inançları içerisinde Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen de var. Bidat inanca sahip olanlar da var. Salihlerin kutsanması da var. Bizim karşı çıktığımız noktalarda işte kabirlerine el sürmek gibi. Yani bunlar Peki. ne yaptığımızda tahkik etmiş oluyoruz velhasıl. Sana sorayım. <gülüyor> Şimdi inşallah çok daha itiraz getirilir de yani çok uzatmayalım ama velhasıl yüzeysel olarak size sormuş oldum. Evet. E, vela ve berâ meseleleri normalde işlenirken aslında her mesele böyle. Eğer mesele asıl ve fer'e bölünüyorsa önce asıl anlatılır. Daha sonra furu meseleler anlatılır. Doğru mu? Her mesele böyledir. Asıl meseleler öne alınır. Ben burada tam tersini yapacağım. Sebebi de şu. iki tane bizim fer'i meselemiz var. Çok meşhur olduğu için. Onları hızlıca işleyeceğim. Ondan sonra sadece vela ve berâ hakikati ve detaylarına e, devam edeceğiz. İnşallah. Bunları yeterken aradan çıkaralım. Kastım bu. Önden alalım iki tane furu meseleyi. E ki bundan sonraki süreçte seminerle alakalı bundan sonraki süreçte zihnimiz sadece vela ve bela meselelerinin asıllarına odaklansın. Dolayısıyla iki tane furu meselesi ele alacağım. Bir tanesi e, kafirlere kardeş demenin hükmü. İkincisi de e, onların bayramlarını kutlamanın hükmü. E, i̇kisi de peşinden söyleyeyim caizdir. Anlatacağım birazdan. <gülüyor> Birer mustakil ders ayıracağım ikisine de. Kafirlere e, yönelik e, onlara kardeşlemin hükmünü hükümüne has, mu mustakil bir ders. Onların bayramlarını kutlamak mustakil bir ders. Ondan sonra vela ve veranın e, hakikatine, detaylarına ne zaman kişinin küfre gireceğini ne zaman girmeyeceğini, vela ve bozan hususlar bozmayan hususlar kafirlere karşı Nasıl muamele ederiz? Harp ehline silah satmak, kafirlerin saflarında savaşlarda yer almak gibi birçok meseleye gireceğiz bu ders serimizde. Şimdi e, ilk dersimize başlayalım. Kafirlere kardeş demenin hükmü bunu öne alalım inşallah. Ondan sonra e, ikinci dersimizde de kafirlerin bayramlarını kutlamaya alacağız. Aslında e, Vela ve berâ meselelerin Furu'u meseleleri çok fazla kardeşler. Çok Yani kafirlere önce direkt selam verilir mi? Bu da başlı başına bir şey. E, mustakil mesele. Ama özellikle bu iki tane Furu diyeceğimiz meseleyi aldım ele. Benim nazarımda çünkü bunlar Furu meselelerdir. Bazıları asıl meseleler arasına koyar bu iki meseleyi Vela ve Bela. Hoppala kardeş diyoruz. Kardeşim adamı dinden çıkarır bu. Veya işte bayramını kutluyorsun bu adamı dinden çıkarıp bu vela meselesinin aslına direkt dahildir falan şeklinde de yaklaşanlar olabilir ama benim nazarımda bunlar Furu meselelerdir. Furu olduğu için bu iki furu meseleyi öne alıyorum. Furu meselelerden çok fazla daha örnek verebiliriz vela ve verayı eden. Ama bir derseniz ki neden bu ikisini seçtin? En meşhud iki tane furu mesele olduğu için. Çünkü her sene bu tartışılan olay. Ve özellikle şundan dolayı seçtim. Mesela bugün dünyada kardeşler çok görürsünüz. Birçok davetçi var. Özellikle bu Mısır'da çok fazla var. E, gerek televizyon pro programlarında olsun, gerek gittikleri seminerlerde olsun. E, kafirlere yönelik davet yaptıklarında e, onlara Yahudi kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz diye seslenen dünyada çok davetçi var. Yani bu az değil. Ben çok Arap aleminde bununla karşılaşıyorum. Dolayısıyla e, bu insanlar, bu şehler bunları, bu hitapları söylerken bunun caiz olduklarına inanıyorlar ki ra, zaten de caizdir, şimdi anlatacağım. E, ama problem şurada, bu eğer e, dünya üzerinde insanların bunlara bakış açısıyla değerlendirdiğimizde furu alanında kalsa ve insanlar da bunun, bunu söylemenin caiz olmadığını, haram olduğunu söylese ben belki yine bu dersi yapmazdım. Yani bu hadde bile olsa yine yapmazdım ama mesele çok daha ileri gidiyor tekfire kadar gidiyor. Yani insanlar sadece dünyada bu haram mı değil mi tartışılsaydı Müslümanlar arasında e, hadi derdin tamam ya bu da işte birçok fıkhi mesele gibi bir meseledir hiç anlatmasan da olur. E, onlarca fıkhi meselesi var bugüne kadar hiç değinmediğim bir sürü fıkhi mesele mevcut. Aynı bu da onlardan bir tanesi olabilirdi belki. Ve bu seminerde yer almayabilirdi ama bugün bu mesele bu insanlar kafirdir. Bak işte Yahudilere, Hristiyanlara kardeş dedi ya, biz de zahire hükmederiz. Bana ne, neden kardeş dediyse, kardeş dediyse kafirdir. Çünkü ancak Müslümanlar kardeştir. Bir de bayramlarını kutlama. Çünkü her sene bu münasebetle karşı karşıya kalıyoruz. Ve özellikle Müslümanlardan genellikle ticaretle ilgilenen insanlardan bu sıkıntıyı çok görüyoruz. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlarla büyük ticaret yapan insanlar var zaman zaman soru soruyorlar. E, sen hoca olman asabiyle sana daha çok geliyor. Belki senin dünyanda çok fazla bunun yeri yoktur ama bana mesela bu konuda çok soru gelir. Ya hocam her bayramda adam yazıyor mesaj atıyor işte ya bir Yahudi e, komşum ya bir işte Hristiyan e, ticaret arkadaşım vs. Ortam. Bayramlarımı kutluyor, ben şimdi yılbaşı geldiğinde e, nice mutlu yıllara falan demesem, dönmesem çok garip bir durum oluşuyor. Ne yapmam gerekir diye bu sorular da çok. E, i̇şte bu bayramlara iştirak edenler, işte Taksim'de orada burada barlara katılıp içki içenlere, bu insanları tekfir ediyorlar. E, yılbaşından dolayı buralara gidip kutladıkları için, bu tekfirciliğin tam babasıdır bunu yapmak. Bu insanların yaptığı zaten fasıklık, Allah ida etsin, rezilliktir, ona değinmiyorum. Ona değinmek zaten abes, burada. hepimiz ona itikad etmişiz ama onları tekfir etmek tekfirciliktir. Bunu çok açık söylüyorum, <gülüyor> tekfircilik olmasının sebebi bayramlara iştirak etmek icmaen haramdır. Ama bizim meselemiz bayramlara iştirak etmek değil, bayramları kutlamak. İkisi birbirinden farklı mesele. Çok karşılaşıyoruz biz bu meselelerle, her sene karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Müslümanların buna ihtiyacı var ve bu mesele yüzünden insanlar tekfir ediliyor. Ama önce direk kafire selam verilir mi? Verilmez mi? Bunu almam. Bu ihtilaflı mesele olmuş ve buna küfür iman meselesine sokan yok. Ama bu, bu iki furu meseleyi küfür iman meselesine sokuyorlar kardeşler. O yüzden özellikle aldım. Şimdi bana sorsanız deseniz ki hocam Vela ve Bena'nın birçok furu meseleleri var. Sadece neden ikisini aldın? Cevabını duydunuz benden. Anladınız değil mi? İman ve küfür meselesinde görülen veya velâ veren aslında sokulan iki mesele olduğu için ve dünyadaki birçok davetçiler bugün bunları kabullendikleri için her sene Hristiyanlara, Yahudilere tebrik mesajları yollarlar bayramlardan dolayı onların sevinçlerini çeşitli ifadelerle kutlarlar. Şimdi ilk meselemizi ele alalım. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Eee kâfirlere kardeş demenin hükmü. Kâfir birisine insani kardeşlik anlamında kâfir birisine insani kardeşlik denmesi anlamında. Bu cümleden ne anladınız? Dini anlamda değil. Dini anlamda değil. Zaten sizce kimse bir Müslüman bunu tartışır mı? Dini anlamda kardeşlik ya. Aynen. Aynen, aynen. Aslında bakma yavaş yavaş var. E tabii yani ihtilaf muhtebber dilde ama maalesef ona kayan da bazı dünyada davetçiler oluyor artık. Biliyorsunuz duyuyorsunuz yani. Yahudi Hristiyanlar da cennete gelecek falan. Şimdi zaten buradan aslında direkt e, çıkmıyor mu sizce karşımıza cevabı? İnsanlar. İnsani anlamda kardeşlik demek değil mi? O yüzden bak bu davetçi, ya bu Hristiyan kardeşlerimiz diyor falan. E i̇yi de kardeşim Kur'an ve sünnette kardeş demenin cevazı mı var? İyi de bu malazi gibi konuşmaktır. Biz iman ve küfür olup olmamasından bahsediyoruz. Kur'an ve sünnette olup olmaması değil. Kur'an ve sünnette yoksa en fazla nedir ismi? Bidattır. Doğru mu? O zaman mahalle olmuş oluyor. Yok, i̇yi de Kur'an ve sünnette de var mı falan. Var da birazdan göreceksiniz de. Ama olmasa da yani iman küfür meselesine girmez bu. Anladık mı kardeşler? Buradan cevabı anladık aslında sadece. Çünkü dikkat edin kardeşler. Zaten şey kimse konuşmaz yani. Aklı başında kimse konuşmaz yani. Onlar bizim din kardeşlerimizdir diye. Dolayısıyla bu dünyadaki Yahudi ve Hristiyanlar kardeşlerimiz yani insanlar onları lütuf babından işte ayetlerin aynen kalplerini İslam'a ısındırmak ve ayetlerin genel hitabından dolayı insanlara güzel söz söyleyin kardeşte ifadesi de bir güzel sözdür hepimiz Adem oğlundan geliyoruz dolayısıyla kardeşiz gibi meseleleri direkt naslarla girecek olursan mesela bakın Semut kavmine Semut kavmine de kardeşleri salih'i e gönderdik ha Semut kavmi kafir kardeşleri salih'i e gönderdik bak Allah Azze ve Celle Kardeşleri dedi. Değil mi? Peki, oradaki kasıt yani, e, kavim olarak onların içinden olması değil mi? Ne olursa olsun kardeş diyebiliyoruz. Bizim derdimiz o yani. Sen zaten kardeşlikte kastını beyan ettik. İslam kardeşi koymayacaksın. O, o kapıyı kapattıktan sonra bu soru havada kalıyor. Hiç gerek yok ki bu soruya. Ne kardeşliği istersen Abuzitli Nurlu kardeşliği olsun. Hiç önemli değil yani. Velhasıl meselemiz belli. Semud kavmine peygamberleri e, demiyor dikkat edin ifade kardeşleri Salih'i gönderdik. Lut'un kardeşleri de yalanlamışlardı başka bir ayette. Neden Lut'un kardeşleri de yalanlamışlardı diyor. Peygambere hitaben hani seni nasıl yalanladılarsa Mek Çünkü ayetlerin önüne baktığımızda Kaf suresinin en başları. Kardeş anlamında değil mi? <gülüyor> Kardeş gelmesek kabim anlamında değil mi? Bak. Yani aynı kavimden olduğunu ifade eden ne ifa ee, şimdi Onun fıkhına birazdan deneyeceğim de. Ne ifade de olursa olsun sonuçta kardeş deniyormuş. Bizim ifademiz burada bunun cevazı. Burada bunun cevazı. Kardeşliği hitap etmenin cevazı. Sen kardeş de. Çünkü sen eğer kardeş dedi diye tekfir edeceksen. Bu ayetleri de kavme hamledeceksen. Tamam kardeşim o zaman şunu diyor musun? Yani kavim kastedilip de kalpten şey denilebilir. Ama sen ne yaptın? direkt adamı yedi silahesini tekfir ettin. O yüzden o sorular şey, e, önemsiz kalıyor. Konuyla alakalı olarak. Ki birazdan ne kardeşliği de ona da değineceğim de gerçi. Hiç olmasa. Elimizde sadece bu nasıl olsa bile yeterli. Mesela neden? Şimdi birazdan kavim kardeşliği diyorsun ya birazdan gelecek kavim olmayana da kardeş diyoruz. Naslar'da. O da var yani. Ama ben işin fıkhi boyutunu yakalayın diyorum. Yani illa eğer burada kavim oldu diye e kavimi has mı kıl kardeşim bana ne, neye has kılıyorsan kıl beni ne ilgilendirir ya. Kafir demek adam e, kastettiği kişiye kavmim anlamında şey der. Kavmi de değilse, ismi ne bunun? Yalancılık. Bizim konumuz ne? Ha? İman ve küfür konunun dışına çıkmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Davetçi birisine dedi diyelim ki bu ayetleri kavme hamlettik. Kavim anlamında kardeşçilik. E o zaman nasıl bu davetçi Yahudi, Hristiyanların hepsinde kardeşler? Onun kavimi değil ki. E bunun ismi ne olur? Sahtekarlık, güç, çıkartçılık, yalancılık, yalancılık olur kardeşim. Bizim meselemiz iman ve küfür. Bakın tekşircilerle konuştuğunuz zaman %99'u mahallenin nizanın dışına çıkar. Hep böyle konuyu farklı yere götürür. Mesela adamla şeyi tartışırsın. kafirlerin birazdan göreceksiniz. İleriki derslerde birazdan derken kafirlerin safında kafirlere katılıyorsun. Savaş andı darül harb. De katılıyorsun. Müslümanları öldürüyorsun. Buna rağmen sen Müslümansın. Buna rağmen sen Müslümansın. Mesela sen bunu adamı ispatladığın zaman iyi de şu anda işte onların ama kalplerinde şu var bu var. Ya kardeşim sen daha düne kadar bu adamı hatta az önceye kadar ben sana bunu ispatlayana kadar sen bu işe küfür diyordun. Sen şimdi çıkma ama şu anki insanların kalbi böyle Yok şu anki insanlar münafık. Konumuz o değil kardeşim. Konumuz bu fiil işleyenin hükmü nedir? Ben de bu fiil işleyeni mücerdet olarak fiilinden dolayı tekfir etmem. Konumuz bu. Hiçbir zaman insanları mahal nizanın dışına çıkarmayacaksınız. Ne zaman biz insanlarla konuş, bir meseleyi konuştuğumuzda tartışılan noktanın dışına çıkarlarsa durduracaksın. Bizim konumuz hangi kardeşliğe dersen et. Din kardeşliği dışında kardeş demenin hükmüdür. Bitti. O zaman sen mücerred olarak bir insanın bunu söylemesinden dolayı Yahudi ve Hristiyan kardeşlerimiz işte deyip sonra bir şeyler anlatan bir insana işte bu kafirdir de Allah da Kur'an'da ancak müminler kardeştir. Dolayısıyla bu adam kafir oldu. Ancak müminler kardeştir. Bu ayetleri ne yapacağız? Hatta bakın Allah Azze ve Celle münafıklarla olan durumuna da, durumu da kardeşlik olarak hissedilendiriyor. Münafık. Bakın Ali İmran 156 not bu ayeti. <gülüyor> Ey iman edenler yolculuğa çıkan ya da savaşa giden ama bir daha geri dönmeyen kardeşleri hakkında. Bak Allah Yahudilere hitaben Yahudilerin o durumuna kardeşleri hakkında. Müslümanlar için ne dedi? Kardeşleri. Zahir de bu. Ey iman edenler yolculuğa çıkan ya da savaşa giden ama bir daha geri dönmeyen kardeşleri hakkında. Ne diyor bu münafıklar? Eğer onlar gitmeyip Yanımızda kalsalardı ölmezlerdi. Bunlar münafık. Allah bunların katli olarak münafık olduğunu haber veriyor. Ve ne diyor? Kardeşleri hakkında şöyle diyor. Kim kıldı kardeş? <gülüyor> Allah. Kardeşleri hakkında eğer onlar gitmeyip yanımızda kalsalardı ölmezlerdi. Yahut öldürülmezlerdi diyen ve küfürde direten münafık kimseler gibi olmayın. Münafık kimseler gibi olmayın. Başka bir ayette Ali İmran 168. Kendileri savaşı çıkmayıp evlerinde oturan sonra da öldürülen kardeşleri için eğer bizi dinleyip savaşa gitmeselerdi öldürülmezlerdi <gülüyor> diyenler yine de bu münafıklardır. Şimdi arkadaşlar bakın her zaman tartışma noktasının dışına hiçbir zaman çıkmayacaksın. E şimdi o zamandaki insanların zahirine hükmedilir. Münafıklar da zahiren Müslüman ismi verilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Müslüman da Müslüman'ın neyidir? Kardeşidir. Bakın Allah Azze ve Celle kat'i olarak münafık olan sınıftan bahsettiği halde Allah Azze ve Celle'nin katında nasıl kardeşleri diye isimlendirilir. Hadi biz zahire hüküm ettik. İşte buradaki dini kardeşlik değildir. Allah Azze ve Celle kardeşleri demiştir. Bitti. Bitti. Ahzapta Allah içinizden insanları cihada katılmaktan alıkoymaya çalışan ve kendi kardeşlerine gelin bize katılın yani Muhammed'le savaşa çıkmayın diyen münafıkları çok iyi biliyor. Bakın bu üç ayette münafıklara has özellikle zikrettim. Doğru mu? Kardeş dedi Allah. Bu Kur'an'da kardeşlik türlerinden birincisidir kardeşler. Kardeşlik türlerinden birincisidir. İkinci tür kardeşlik iman kardeşliğidir. Müminler ancak kardeştir, ancak müminler kardeştir. Hangisi? Fark etmez. Fark eder de, biraz sonra fark eder. Şu an fark etmez. Müminler ancak kardeştir, bu ikinci tür kardeşlik. Onun başka ayet, onun lütfu sayesinde kardeş oldunuz. Eğer zaten Yahudi ve Hristiyanlar da bizim kardeşimizse, onun lütfu şahesinde biz ka kardeşlik olduk diyorsak bu Yahudi ve Hristiyanları da kapsaması lazım mı? Evet. Ama kapsıyor mu? Kapsamıyor. E, dolayısıyla buradaki kardeşlik neye hasletilmiş olur? Dini kardeşlik. Aynen. Müminler ancak kardeştir. Müminler ancak kardeştir. Dini kardeşlik. Bu da Kur'an'daki kaç ikinci tür kardeşlik. Üçüncü tür kardeşlik de işte dinsiz, imansız kafirlerin senleri arasındaki kardeşliğidir. Çünkü buna da kardeşlik diyor. Allah Azze ve Celle Haşlı suresinde buyuruyor. Münafıkların kitap elinden olan kafir kardeşlerine, Eğer siz yurdunuzdan vesaire vesaire diye devam ediyor ayet. Bu da Kur'an'daki üçüncü kardeşlik. Anladık mı? Üç tür kardeşliği. Tür olarak anladık değil mi? Birincisi Adem oğlundan gelen bir kardeşlik. Kavim anlamında bir kardeşlik. İsim ne koyarsak koyalım. İkincisi Müslümanların kendi arasında birbirine has olan kardeşliği. Üçüncüsü de kafirlerin kendi aralarındaki kardeşliği. Bakın son iki tür kardeşliği görüp de ilk tür kardeşliği Allah'ın kitabında çokça geçtiği halde görmezden gelme kardeşler ilmi bir ihanettir. İlmi bir ihanettir. Mesela bakın meseleyi daha çok detaylandırarak size şunları söyleyeyim. Şimdi kardeşlik lafzı Naslarda farklı dinlere mensup olsalar bile uzak akrabalık bağı anlamında kullanılmıştır. Örneğin, Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik peygamber olarak. Onlara ey kavmim Allah'a ibadet edin vesaire diye devam ediyor. Araf 65. Bu ayette de kardeşleri dedi mi? Başka. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik söyledik. Ey kavmim Allah'a ibadet edin diye devam ediyor. Ayet Araf 73. Kardeş dedi mi? Medyen halkına da kardeşleri şu aybı gönderdi Kardeş dedi mi? Onlara ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka <gülüyor> ilah yoktur. Araf 85. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Burada da kardeş dedi mi? <gülüyor> Hepsine kardeş bakın. Nemil'de bu da 45'te. Ahkaf 21'de At kavminin kardeşini an. Bak At kavminin kardeşini an yani Hud'u an. Zira o Ahkaf bölgesindeki kavmini uyarmıştı. Burada da kardeş dedi mi? Hatta kardeşler aralarında uzak akrabalık bağı bulunmayan hatta Aralarında uzak akrabalık bağı bulunmayan ve farklı dinlere mensup olan kimseler hakkında bile kardeşlik ifadesi kullanılmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Bunu parantez içinde söylüyorum. Ey Muhammed seni yalanlayan bu müşriklerden önce başka kavimde peygamberlerini yalanlamışlardı. Bunu niye söylüyoruz? Ayetin öncesinden devamı biz ilgilendiriyor. Diyor ki bu müşriklerden önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladı. Doğru mu? Res halkı kuyu sahipleri de peygamberlerini yalanladı. Ve Semut'ta da peygamberlerini salih yani yalanladı. Ad da peygamberlerini yalanladı. Hud yani. Hud aleyhisselam. Ve Firavun da peygamberini yalanladı. Musa'yı yani. Ve Lut'un kardeşleri de Lut'u yalanladı. Şimdi konu başlığımız neydi? Söyledim. Aralarında uzak akrabalık bağı bulunmayan farklı dinlere mensup kişiler hakkında da kardeşlik ifadesi kullanılmıştır. Delilimiz bu ayet. Neden? Çünkü ayetin sonunda ne diyor? Lut'un Lut kardeşleri de Lut'u yalanladı. Bakın. Nitekim kardeşleri Lut. Vaktiyle onlara şöyle dedi. Devam ediyor. İz kale lehum lutun el la tettegun Nitekim kardeşleri Lut İz kale lehum ehuhum lut Hı? Nitekim kardeşleri Lut Vaktiyle onlara şöyle dedi. Hala küfür ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Şimdi kardeşler bilindiği üzere Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oldur. Doğru mu? Yani İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ın diğer bir tabirle amcası. İkisi de Lut kavminin şehri Sedun diye geçer. Türkçe'de biz buna Sodom diyoruz. Sodom'un sakinleri, sakinleri olan Kenan halkına mensup değillerdi. Bu bilgi maruf bir bilgi. Bakın anladınız mı burayı? Lut Aleyhisselam Lut'un kavminin şehri Sodom'un sakinleri olan Kenan e, halklarına mensup değillerdi kardeşler. Bunlar Nas'larda mevcut. Buna rağmen Allah Azze ve Celle ne dedi? Yani aynı kavimden de değil az önce senin söylediğin. Buna rağmen Allah Azze ve Celle dedi ki اِسْقَالَ لَهُمْ akuhum لُوتٌ Dolayısıyla kardeşler bu kullanımda <gülüyor> iki anlam muhtemel. Bu ayete baktığımızda bir- Bununla ya gerçekten çok uzak olan kardeşlik bağı kastedilmiştir ki bu da insan ve Adem oğlu olma anlamındaki kardeşliktir. Çünkü neden? Aynı kavimdenler mi değiller? Kardeş dedi mi Allah dedi. Burada iki, şu iki anlamdan biri muhtemel. 1. Bir, bununla ya gerçekten çok uzak olan kardeşlik bağı kastedilmiştir ki bu da insan ve Adem oğlu olma anlamındaki kardeşliktir. Kavim akraba, birebir kavim akraba kardeşli değil ya bu bunu kastetmiştir. O zaman bu ayette kardeşlik ifadesinin zikredilme yönü Lut'un da onlar gibi bir beşer olduğunu ve bu sebeple de onlar için örnek alınabilecek bir kimse olduğunu hatırlatmaktır. Siyak bunu gösterir. Yoksa Lut bir melek değildir. İşte peygamberler hakkında zaten onlar da sizin gibi beşerdi. Bunu ifade etme anlamında Allah Azze ve Celle bize bir latife babında Söz söylemiş olur. Ya da ayetteki ikinci anlamında şu olabilir. Ayetteki kardeşlikten kasıt kardeşler bir şeye bağlı ve onunla görevli olma anlamında kardeşlik. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bakın kardeşler öncelikle şunu biliyoruz biz. Lut aleyhisselam davet uyarı ve ikaz vazifesi nedeniyle kavmine bağlı bir kimseydi değil mi? Bunu biliyoruz. Ne kadar bağlı olduğunu biliyoruz kardeşlik ifadesinin bağlılık anlamında kullanılması fasih Arapçada maruf bir şey. İmru'l-Kays'ı biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu İmru'l-Kays? Cahiliye devrinin mutlak olarak en üstün şairlerindendi. Yani o ondan sonra da günümüz dünya tarihine kadar onun zikretmiş olduğu şiirler Kur'an'ı anlamada dahi önemli yere sahiptir. Arap dilini anlamada dahi önemli yere sahiptir. Çünkü biliyorsunuz Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Azze ve Zelle bu Kur'an'ı apaçık Arapça olarak indirdiğini söylüyor. Dolayısıyla Arap dilinin bize ifade etmiş olduğu anlam neye delalet ediyorsa onu itibar almak zorundayız. Doğru mu? <gülüyor> Abla Firavun'u suda boğdu mu Allah? Neyle ispatlarsın bunu bana? Ayetle ispatlama. ne ispatlayacaksın. Orada gar kelimesi geçiyor. Bu sefer ben sana diyeceğim ki bunun boğulma olduğunu nasıl ispatlarsın bana? Ben sana diyorum gar kelimesi boğulma değil. O önemli değil ki hangi e, istersen e, bir milyar tane ayet olsun bir milyar ayette gelsin. Ben sana diyorum ki o ayetin anlamı boğulma değil. Neyle ispatlarsın bana? Sorunu e, lugat işte. Bak ona geldik. Çıkamazsın yani. Tamam Ne ifade ediyorsa ona. Yani saman diyemezsin. Allah Kur'an'da demiyor mu Firavun'u boğduk? Demiyor derim. Ne? Ne? Nasıl ispatlayacaksın yani? E gar kelimesi boğmak? Yok. Boğmak değil. Gar kelimesi domates desem ben sana. Neyle ispatlayacaksın? Merci olması lazım değil mi? Velhasıl İmru'l-Kays hüccettir. <gülüyor> yani merci alanlarımız vardır bizim Arap çada da. Bunlar anlatabiliyor muyum kastımı? Öl Kays en büyük şairlerdendi. Mutlak olarak cahiliye döneminde. Nattı İbni Abbas radıyallahu birisiyle fatır ifadesini tartışıyor. Ta ki tartışılıyor. Fatır ifadesini ayetten anlamıyor. Allah yerin görün fatırdır diyor ya. Bir gün diyor iki tane bedevi gördüm. Has bedevi. Arapçaları hiç bozulmamış yani. Katıksız Arap. Birisi diyor ki kuyu ben ben başlattım. Ebiri diyor ki hayır ben fatır ettim. Şimdi birisi ben başlattım diyorsa Bede'ye ile başlıyor da. Ben başlattım diyorsa mukabilindeki insan hayır ben fatır ettim diyorsa tür, anlamı ne olur? Aynı. Aynı ben başlattım. Heh diyor, o zaman Allah Azze ve Celle yerin göğün yaratıcısıdır. baş Yani başlangıcını sağlayandır. Başlatandır demek. O zaman diyor ta ki diyor Arapların tartış, tartışmasını duyuncaya kadar Allah Azze ve Celle'nin fatırı demesinin ne olduğunu anlayamamıştım hatta i̇bn Abbas'tan sahihtir diyor ki Allah'ın kitabında size bir şey gizli kaldığı zaman onu Arap şiirinde arayın velhasıl ölçüler var yoksa sen neyi nasıl ispatlayacaksın Kur'an'da kadınlar kur olduğu zaman diyor kur tamamıyla iki tane mutakabil bir anlam birbirine zıt bir anlam yani birisi temizlenmek birisi haiz olduğu demek ayette hangisi hadi nasıl alacaksın deme boşuna peygambere döneceğiz çok ararsın hadislerde yok o yüzden de zaten sahabeler bile ihtilaf etmiş yani oradaki Kur'un'un ne olduğuna dair. Velhasıl mercidir tamam mı? İşte bu mercide ul Qays diyor ki bakın. Aşiyye tecaveznâ hamâte ve seyrunâ ahul cehdi la nelvî alâ men te'azzerâ. Şahit kısmı bizi ilgilendiriyor diyor ki seferimiz meşakkatin kardeşidir, bağdır. Burada ne kardeşlik ifadesini ne anlamda kullandı? Bağ. Doğru mu? Dolayısıyla bakın ayetteki kardeşlik ya uzak e, yakra, ya akrabalık olan kardeşliktir. O da ne olur? Ya Uzak akrabalık. Yani Adem aleyhisselamdan hepimiz birbirimizin kardeşi olmayı kastediyoruz. Ya da Lut kavminin kardeşidir derken onlara yakınlık ve bağlılık anlamında kardeşliktir. Hamle deriz. Bu Arap dilinde maruftur. Hatta, hatta, e, Tebet taşaran bu da kardeşler aynı cahiliye döneminin büyük şairlerindendir yani İmriül Kays seviyesinde. Fakültüleha kilana nizvu eynin ahu seferin bizi ilgilendiren burası. Fakallili sefer kardeşiz diyor. Sefer bağımız var yani. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl ne olursa olsun Allah Azze ve Celle Lut aleyhisselam kendi kavminden olmadığı halde ya o halktan o hitap ettiği halktan olmadığı halde Allah kardeş dedi değil mi? Bir, burada ya Ademoğlu kardeşliği ya da yakınlık çünkü biliyorsunuz yani Lut Aleyhisselam'ın hırsını davetteki ya da bu anlamdaki bağlılığı kastetmiştir. Ne olursa olsun latife babından bu anlama gelebileceğini de söyledim. Velhasıl Allah Azze ve Celle burada kardeş Demiştir. O mesela az önceki konumuzla alakalı. İlla kavim kardeşliğimin çok bir anlamı yok. Olsa da fark etmez. Olmasa da ki olmuyor burada görüyoruz. Yine fark etmez. Şimdi biz az önceden itibaren saydığım ayetlere baktığımızda kardeşler, dinler farklı olmakla birlikte ne, üç ifadede, üç şekilde kullanılmıştır. Bir mensup olunan kabilenin atasına dayanan uzak kardeşlik. İki Adem aleyhisselama kadar uzanan e, uzak kardeşlik diyoruz buna. Ya da farklı dinlere mensup olmakla beraber bir kavme, bir topluma bağlı olma anlamında kardeşlik. Bu üçünü Allah azze ve celle kullandı mı? Kullandı. Dolayısıyla kardeşler kesinlikle, Tutup bırakın bir davetçi Yahudi Hristiyan kardeşlerimiz dedi onu tekfir etmeyi. Mesele bunun iman küfürü bırakın caiz olup olmaması meselesini tartışıyoruz biz yani. Yani sen bir vadidesin adam başka bir vadide. Farkı görüyorsunuz. Adam diyor ki bu Kur'an'ın bir e, yöntemidir. Kur'an'ın bir davet metodudur. Bakın çünkü dikkat edin. Her tevhide davet ettiğinde kardeşleri diyor. Doğru mu? Tevhide davet etme makamı. Ya makamı da kaçırmayın. Çünkü makam da önemli arkadaşlar. Hangi makamda söylediği de önemli. Makamın derecesi ne kadar yüce olursa o hitapların önemi de o kadar değer kazanır. Doğru mu? He? Ne kadar? Önem kazanır. Makam kullanılan kelimenin önemini. Şimdi sen direkt Kur'an'da zeytin dese bir makamda anlarsın ama yemin babında zeytin dediğinde incir dediğinde o bu bu dediğinde bak makam büyük olunca ne oluyor? E şimdi sen tevhid gibi bir makamdan bahsediyorsun. Kardeşleri kardeşleri diyorsun. Adamlar da tam bunu yerine getiriyor. Yani adamlara göre bir sevapta uçuyoruz yani. Kur'an'ın metodunu uyguladık diye adam buna şirk küfür diyor. vadiye bakın iki ayrı vadi. Bağlantısı olmayan iki ayrı vadi. İman ve küfür. Acayip bir sevap. Davetin de ötesine çıkıyorum yani. Adamın zihniyetinde ki doğru olan da odur. Yahudi ve Hristiyanlara sen kardeş dedin. Hangi makamlarda dememeni onu söyleyeceğiz. Şu an toplum cahil. Sen kardeş dediğin zaman zaten toplum dengesiz biraz. Sıkıntı orada kendini gösteriyor. E şimdi bu sefer vela ve berâ insanların kalbinde ölüyor. Sen ha kardeş dersen bir bunu çoğaltmayacaksın. İki bunu dünyanın önünde bu şekilde net söylemeyeceksin. Ancak bir ihtiyacı bir makama bina bunu söyleyeceksin. Bunlar gelecek birazdan söyleyeceğim ama aslı cevaz babını konuşuyoruz bakın. Deme ama şimdi böyle dersen insanlar böyle alacak Kardeşim tar konuşma. Tartıştığımız konu ne bizim ya? He? Caiz mi değil mi? Ama söylersen insana kardeşim bir dakika sen önce caiz mi değil mi çıkma konunun dışına. Tartışmamız bunun cevaz olup olmaması da sonrası o işin maslahat mevsedet boyutu o fıkıh boyutu ayrı bir bab alan onu konuşuyoruz. Bir şey mi diyeceksin Osman? Yani bu yorum gelmiş bir tane yani dinler arası diyalogda kardeşlemek hükmünde. Ya ondan önce dinler arası diyalogun kendisini tartışırsın. E i̇şte bu durumda din, din anlamında kardeşlemek hükmünü soruyorlar. Onu anlattık ya din, dini anlamda kardeş demek sen bizim dini anlamda kardeşimizdir dersen yani o da bizim din kardeşimizdir dersen zaten ona doğal olarak kurtuldu diyorsun ve bu küfürdür zaten. Bunu da dersin en başında söyledik belki yani yetişmemiştir. O, o diyalog e, kapsamında kardeş demeyi iyi girer zaten? acaba? Yok sonra. sen onu bakın. la öyle böyle. böyle. <Gülüyor> Yeryüzünde şu kaydayı kabul etmeyen insan var mı? Şey var, deliler var. Çünkü e, deli e, iki zıttı bir araya toplar. Ama akıllı bir insan bunu söylerse e, bedehiyatı inkar ediyordur. Bilinçli söylerse dinden bile çıkar. Şunu inkar edebilen bir insan olabilir mi? Yani bir insan gelecek, diyecek ki şu kaya aynı anda siyah beyaz olamaz Birisi de gelecek, inkar edecek, diyecek ki hayır aynı anda şu kaya siyah ve beyaz olur. Bunu söyleyen bir insan, akıllı bir insan olabilir mi? Yeryüzünde. Hatta Allah bir aynı anda bir şey siyah ve beyaz. Kılar mı sorusu da böyle bir cehalet. Çünkü bu soru değil, hakiki bir şey değil ki. Zihnin farazi olarak kabul ettiği bir şeydir. İki zıt bir arada toplanmaz. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu kaydeden hareketle yakin yakin olan bir şey şek ile izale edilir mi? Yakin olan bir şey şek ile izale edilir mi? Ya ismi üzerinde birisi yakin, birisi şek. Bu dolaylı yönden bir kaya aynı anda siyah ve beyaz olur mu demek gibidir. Karşılamıyor birbirini, denk olmuyor. O baptan demiyorum. Birisi ihtima, o dideyn babındandır da birisi de şudur. Sen yakın niyatı şek ile izale edemezsin. Şimdi biz senin söylediğin bu adamın e, yakın olarak Müslüman olduğu üzerinden hareketle bu soruyu soruyoruz, değil mi? Mesela biliyoruz ki bu adam Müslüman. Müslümanlığını yakın olarak kabul ettiğimiz bir adam. Bunu söylüyor. Nerede dinler arası e, diyalon e, konuşulduğu bir ortamda, toplanıldığı toplantı yapıldığı bir ortamda, yap yapılan bir seminerde. Neyse, kardeş ifadesini kullanıyor. Bunun kaç tane kardeşlik saydık? Hepsinden bir tanesini kastetmesi, hayır o Kuranda zikredilen üç anlam ama böldüğümüz zaman işte dini kardeşlik e, falan da var, doğru mu? Bunlardan hepsinden bir tanesini kullanması nedir? Muhtemel ve her her biri Kuran'ın ifadesi. Sen geliyorsun şüpheyle yakını kaldırıyorsun. Sonra geliyorsun diyorsun bunu benle tartış kardeşim deli adamlar tartış tartışılmaz ki mantık ilmi okumamış bir kere. Zaten mantık ilmi okumayan bir insan ilimde büyük bir sıkıntı yaşar. Böyle soru sorar işte. Bir de bir de bana demiyorlar mı mantık okumak caiz mi değil mi? Yani Türkçe deriz ya adamın cinleri tepesine geliyor yani. Ya mantık ilmi okumasan çökersin sen. İmam Şafii mantıkla yazmıştır zaten sen Risale-i. Senin ilminin kökü oradan başlıyor. E i̇şte böyle e, acayip sorular sorarsın. Sonra ben e, şöyle bir soru soranın ee, sorana cevap vermek zorunda hissederim kendimi ya. inanamıyorum Yani adam geliyor sana diyor ki bir e, kaya aynı anda hem siyah hem beyaz olur mu? Bunun cevabını versene. Ya kardeşim ben bunun cevabından önce daha büyük bir problem var. Bunun cevabını geçmeden önce daha büyük bir problem var. Nasıl oluyor da sen bu soruyu sorabiliyorsun? Seni buraya ne getirdi? Sana ne yaptılar? Sana <gülüyor> ne yaptılar da sen bu soruyu sordun bana? Anlatabiliyor muyum? Yani kafir e, Müslüman... E, Kardeş kelimesinin birçok anlamı olacak ve bu Kur'an'da da açık olacak. Alimlerin kullanımında da açık olacak. Dinler dinler arası diyalogda da bu ifadeyi söyleyecek. E sen bunu yakin diyemeyeceksin. E çünkü yakın dil ismi üzerinde zandır. Çünkü her ihtimale geliyor kendi. Zaten tak, e, yüzdeye böldüğün zaman yüzde anlamları vardır her birinin. Haddi içinde bu bir zandır. Sonra gelip bana sen aslında şunu sormuş oluyorsun farkında değilsin. Hocam zan yakini izale eder mi? Seni buraya ne getirdi ya? Ne oldu da sen bu soruyu sordun? Bak senin daha büyük bir problemin var. Geç bunu. Yani ben seni muvahhit yapsam ne olur? Sen bir kere Allah Azze Celle katında mükellef misin değil misin? Onu tartışalım. Çünkü delilerin soracağı bir soru. Asıl itibariyle. Ama bunu soran insanlar tabii ki samimi kardeşler. Yakiniyatlar, bedehiyat meseleleri bile artık sorulmaya ihtiyaç duyuluyor günümüzde ya. Düşün yani adama diyorsun ki kafir. E, e, karşı kardeş demenin bir sürü farklı anlamı var. Birisi bunu söylerse kafir olur mu bir Müslüman? Bak Müslümanlığına kat'i hükmetmişiz. El yakın la yuzalubis şek. Yakın, şek ile izale edilmez meselesini bu topluma ne yaptılar da biz bugün konuşuyoruz bunu. Problem orada. biliyor muyum? Çok büyük, daha büyük bir problem var. Bu topluma ne yaptılar da biz bugün bu meseleyi konuşabiliyoruz. Nasıl tek verececen dinler arası diyalogda şey demiş Yani bir kere hiç için dinler arası diyalog ne bir kere ya ya daha berayı anlat diyoruz 50 takla atıyoruz ibadet tarihi yapıyor 50 takla atıyoruz sen günün şeyini nasıl anlatacaksın dinler arası diyalog boş boş şeyler ya Velhasıl <gülüyor> bu üç anlamı anladık mı kardeşler Bu anlam işte kardeşler kafirlerin arasında yaşayan e, kimselere uymaktadır. Bu üçüncü anlam. Yani farklı dinlere mensup olmakla beraber bir kavme bir topluma bağlı olma anlamında kardeşlik. Yani bunu her bir davetçiye bu anlamda hamledebilirsin. İnsanların hidayetini hırslıysa söylerse o anlamda, bağlılık anlamında da söyleyebilirsin. M mesela işte dediğim gibi Lut Aleyhisselam ile kavminin durumu böyledir. Aynı şekilde tüm yeryüzü halkına da bu uymaktadır yani bu anlamda. Söyleyenler de bundan dolayı söylüyorlar zaten. Bugünkü davetçiler. Söyleyenler de bunlardan dolayı söylüyorlar. Ve gerçekten bunun tesiri oluyor. Yani ben Arap alemini takip eden bir kimse olarak söylüyorum. Etkisi oluyor. Ya birazdan göreceğiz. Biz vela vela meselelerine girelim mi? o zaman göreceksiniz. Yani dünya bize tasavvur ettirildiği gibi değil. Kardeşler yani durum çok daha farklı böyle bedevi usulü bir din tarzı olmaz yani kafir, müşrik yani onun yeri var sen harbilere karşı dersen de de bu davet makamında dünya şu anda çok daha farklı. Bunları anlatacağım inşallah ancak bakın şimdi işin maslahat kısmını ele alacağım bu konuyla alakalı ki mesele karışmasın çünkü şöyle bir sonuç çıkar. Ya o zaman rahat rahat bunu her yerde kullanabilirim davet açısından. Hayır bunu da yapamazsınız kardeşler. Bakın bir şeyin caiz olması veya haram olması farklı bir şey. Onun toplum içerisinde nasıl uygulanacağı, haramsa nasıl men edileceği farklı bir şey. Yani bir şeyin doğru olması farklı da onu Hangi alanda, neye göre, ne zaman kullanacağım farklı. İkisi birbirinden farklı şeyler. Yani böyle bizim din urra bedevi gibi tamam Allah peygamber yaptıysa hadi urra yap sen dedin. Yani dün işte bir hocanın sen mi demiştin ne Osman sen bir hocanın özel bir sandalyesi varmış arabaya tıkıştırıyorlarmış pikniğe gideceğiz diye millet dışarıda kalmış arabaya binememiş birisi çıkmış ya peygamber hasırda namaz kıldı ne bu koltuk falan. Ya yani böyle bedevi gibi bir din olmaz yani anlatabiliyor muyum? Zamana mekana göre maslahat belirleyen bir dindir ve bu da alimin içtahadına kalmıştır. Asıl itibariyle maslahat ve mefsedeti de kim belirler? Asıl itibariyle maslahat ve mefsedeti de kim belirler? Alim belirler. Dolayısıyla kardeşler siz bir yerde davet amaçlı işte Yahudilere veya Hristiyanlara hatta Budistlere bile yani diyebilirsin. Sadece Yahudi Hristiyan anlamayın çünkü kardeşlik buradaki kardeşlik hangi kardeşlik? Adem Aleyhisselam kardeşliği ise hepsi giriyor. Kardeşlerimiz dediğin zaman sen buna makamı, ortamı çok iyi gözetlemen lazım. Şimdi bugün Türkiye'de de birileri var. Yahudi ve Hristiyanları televizyonlara çıkarıyorlar. İşte Yahudi-Hristiyan kardeşlerimiz bilmem ne. Allah için söyleyin yani şunun farkında değil misiniz? Onlara tabi olanların insanların kalbinde kafirlerin bu yaptıkları artık ne kadar yumuşamaya başlıyor insanların gözünde doğru mu? Çünkü sen ha kardeşlerimiz, ha kardeşlerimiz, ha kardeşlerimiz diye dayatırsan bu psikolojiktir kardeşler. Baş, belli bir süre sonra yaptıkları size normal gelmeye başlar. Makamı da çok iyi gözetmemiz lazım. Bir şeyin caiz olması farklı, hangi ortamda nasıl yapılacağı ayrı. Bakın şu ifadeleri kullanıyorum ancak e, kardeş ifadesinin, Müminle kafir arasındaki farkların ele alındığı bir bağlamda kullanılmasının kabul edilmesine imkan yoktur. Çünkü bu kat'i olan vela ve bera itikadıyla çatış, çakışır. Yine bu dini kardeşlikle ve onun dinlerin farklı olması durumunda nesep kardeşliğinden önde gelmesiyle ilgili olarak zikredilen, zikri geçen naslarla da çelişir. O halde vela ve berâ akidesini dağılıp çözmekten ve din kardeşliği de zaaf ve yıkımdan, korumakla birlikte din kardeşliğinde zaf ve yıkımdan korumakla birlikte davet alanında ve kafirlere yumuşak ve nazik davranma babında onlar hakkında kardeşlik ifadesinin insani kardeşlik anlamında kullanılabilir. Nitekim allah Teala kendi içlerinden peygamber gönderdiği kavimlere olan lütfunu beyan etme bağlamında bu ifadeyi kullanmıştır ki bu şu anlama gelmektedir. Kavimleri bu peygamberleri hem nesepleri hem asil ve şerefli karakterlerini hem de davetlerinin kabul edilmesini gerektiren özelliklerini biliyorlar. Onlara tabi olmaları için bir neden e onlara tabi olmamaları için bir neden yok. Allah Azze ve Celle bu izlenimi veriyor. Çünkü onlar kendi içlerinden olan kimselerdir. Allah Azze ve Celle kardeş derken bu izlenimi insanlara veriyor. Yani onlara yabancı değiller bu peygamberler. Ya da kendileri gibi İnsan ırkından olan kimselerdir ya da bu izlenimi veriyor. Dolayısıyla da onlar o peygamberleri örnek almalarının uygun olmadığını iddia edemezler. Yani e, sizin içinizden kimseler. Şimdi şu ifadeleri kullanıyorum. Bugün dünya üzerinde davet yapan insanların davet yaparken de kafirlere Yahudi ee, Hristiyan, Budist kim olursa olsun bunlara kardeş diyen insanların çok dikkatli olmaları gerekir. Çünkü şu anda zaten dünyada vela ve bera olgusu gittikçe zayıflamakta akidesi. Ee, yani şu anda hani dün konuştuk ya abi sen insanlar din umurunda değil diyorsun. Yani sen zannediyor musun ki bu insanların Yahudi Hristiyanlara buzu böyle gerçekten dert edilmiş bunu. Yani buğz ediyor gördüğü zaman dinlerini şey değil mi yani neden işte bu o kadar dibe çökmüş ki neredeyse yok kalmış. Çünkü neden artık zaten televizyonlarda çok görüyoruz. Bunların, bunlar aracıyla bize gelen fiiller de bunların artık e, sevilmesini normalleştirmiş bize. Ama bu tabii sevginin ötesine de artık geçmeye başlamış. Ne anlamda? Artık gittikçe bu insanların yaptıkları Doğru diyenler, doğru seviyesine inenler, adet bunlar Müslümanlardan bahsedecek olursak Müslümanların indiğinde buzu zayıflatmış durumda. Doğru mu kardeşler? Buzu zayıflatmış durumda. Bu aynı şeye benzer. Mesela dünyevi bir haramdan örnek verelim. Sen Suud'da yaşa kaç sene. Belli bir süre sonra var ya yüzünü açanı bile buz etmeye başlarsın. Bak hanım tesettürlü simsiyah sadece yüzü açık. Ona bile buğz etmeye başlarsın. Çünkü o ortama nispetle o kadını öyle görmek buza, bak, buza sebep olur sana. Yani o kadar alışmışsın ki peçeye ama Türkiye'ye gel dön değil mi? Peki. Yani artık mine etek bile sana öyle çok böyle buğz edeceğim bir şey olmuyor. Neden normalleşiyor? E şimdi sen Yahud'un yanına habere kardeş habere kardeş. Şimdi birebir oturuyorsun. Bir makamdasın, bir ortamdasın. Onlara davet ediyorsun. Etrafta bunu yanlış anlayacak insan yok. Eyvallah orada de. Veya televizyon programındasın. Evet, bütün dünyaya gidecek belki ama makam öyle bir anı gerektirdi ki çünkü anın ve davet anının sınırı yok. Yani bir belli bir kalıbı yok. Yani binlerce şey geçebilir bir şey, e, olay içerisinde. Ve sen e, bir meseleye evet mi, hayır mı diyeyim diye bile düşünürken binlerce fıkhi yorumdan geçiyorsun zihninde bir anda eğer ilim ehliysen. Çünkü bildiğin çok fazla. Ve aynı anda maslahat olduğuna karar verdiğin bir şeye, Şeyh Bin Baz da hatta bunu yaşıyor, bir dakika sonra maslahat olmadığı kararına varabiliyorsun. Çünkü zihninde o kadar çok sudan geçiriyorsun ki bunu. Dolayısıyla alim bazen öyle bir an görür ki, tüm dünyanın önünde de kardeş deme maslahatını görebilir. Herhangi bir sebepten dolayı. Bazen de bunu söylemesi çok büyük zararlara yol açabileceğini de düşünebilir. Ki şu anda genel durum bu. Ama dediğim gibi maslahat meselesi çok çetrefilli bir mesele ya bir de sakız gibi bir mesele. Yani aynı şey bir yerde maslahat olurken başka yerde olmayabiliyor. Dolayısıyla o alimin iştahına bağlıdır. Ama genel olarak şuna dikkat etmek gerekir. Biz Yahudi ve kardeşler dediğimiz zaman bizim Müslüman insanlarımız avam insanlar. Aklına ilk gelecek anlam nedir? Ya onlar da bizim gibi kardeşimiz. İşte onlar, onlar da yani bizim gibi insan. Yani kafir olsa ne olur gibi anlamlar gelmeye başlayacak belli bir süre sonra. Doğru mu? Yumuşayacak. Buna dikkat etmemiz gerekir. O o zaman hocam nasıl sen dersin kafir Ya kardeşim ben mesele ne? Bizim meselemiz ne? Caiz olup olmaması çıkma konunun dışına. Ebürünü ta, tartış. Ebürü nerede denir, nerede denmez. Bana ne? Benim konum o değil ki. Tamam. Son olarak şu şüpheye cevap vereyim. Bitireyim bu konuyu. Bir insan gelse deseki ki Sahabe demiş mi? Peygamber demiş mi? kardeş? Ya seni buraya kim getirdi? <gülüyor> Bu soruyu sorarız. Seni buraya kim getirdi? Sana bunu kim yaptı? Bu usulü meseleleri anlamamaktan kaynaklanır. Kardeşim Kur'an'daki bütün hitabı tek tek. Peygamberin kullandığına örnek verebilir misin? İkincisi sen bunu yasaklıyorsan kim delil getirir? Heh? Yasaklayan delilgetir değil mi? Caiz diyen değil. Bu bir metot ya bu hitap. Bak davet hitabı tevkifi değildir ki. Davet hitabı yani illa şöyle söyleyeceksin. Neyi anlatacağın tevkifidir. Doğru mu? Neyi anlatacağın tevkifidir. Yani din sana bunları anlat diyor. Bunlar tevkifidir. Hangi kelimeyi kullanarak anlat bu tevkifi değildir? Bu bir. İkincisi yasak. Davet... E, uslubu tevkifi değildir. Peygamber nedveye girdi mi? Şeyhe, peygamber olsa girer miydi bugün meclise bak nerelere çağırdılar gitmedi falan filan. İşte o, bu adamla tartışacağın davet metodunun tevkifi olup olmadığı. Mantıya kaldınız mı? Nedir? Hakimiyet meselelerini de işleriz. Velhasıl bir davet metodu tevkifi değildir. Yani peygamber böyle davet etti mi? Peygamber ben de şu üniversiteye gireyim, sakalımı keseyim, takım elbise giyeyim der miydi sence? Peygamber olsaydı kravat giyer miydi sence? O aptalların söyleyeceği söz seni buraya kim getirdi? Sen buraya nasıl geldin? <gülüyor> Sana bunu kim yaptı bu anama bunu sorarız. Ya davet metodunda böyle bir şey yok ki. Sen zatının haram olup olmadığını tartışacaksın. Peygamber oldu böyle yapar mıydın? Sen... Ee, vesileler kardeşler tevkifi değildir. Haram olduğuna delil yoksa tevkifi değildir. Onu zaman ve mekan belirler. Anlatabiliyor muyum? Sen bana gel bunun caiz olup olmadığını konuş. Peygamber yaptı mı yapmadı mı değil. Yapmasa ne olur ya? Peygamber yapmasa ne olur yani? Tevkifi olduğunu söylüyorsan gel tartışalım. O zaman sen peygamberin kullandığı lafızdan, ayet hadisten başka hiçbir laf söylemeyeceksin o zaman yani. Davet metodu tevkifi değil. O yüzden işte peygamber kardeş dedi mi sahabeden tabiinden var mı? Abes. Saçma bir soru. Davet metodu tevkifi değil. İkincisi e, peygamberin ahlakı Kur'ansa Kur'an bize bu menheci veriyor. Ha, bunu peygamber tatbik etmiş mi meselesi saçma. Ahlakı Kurandı demek Kur'an'ı illa her lafzıyla tatbik değil. Yani sen Kur'an'daki geçen tüm sözlerin tüm kelimelerin peygamber tarafından örneğini bulabilir misin? Şeyde. Üç. Caiz değil diyen kim? Sensin. Caiz değil diyenle talebistelerin. Asıl olan bir şeyin nedir? Mübah olmasıdır. Doğru mu? Değil mi? Aşağıda asıl olanın mübah olmasıdır. Ben şimdi bir insana kardeş diyorum. Sen yasak diyorsan delil getir. Senin elinde bir delil kalır. O da işte ancak müminler kardeştir diyorsun. Böyle tercüme ediyorum şimdilik. Ancak müminler kardeştir diyebilirsin. Ancak getireceğim budur senin. Başka da bir şey getiremezsin. On da cevabını şimdi verelim. Dersi bitirelim. Şimdi ayet اِنَّمَا mu'minuna اِخْوَةٌ Ancak müminler kardeştir. Hucurat onda. Demek ki sadece neymiş? Müminler kardeşmiş çıkıyor değil mi? Şüphe bu anladınız. He? Şüpheyi anladın mı? Müminler ancak kardeştir. Demek ki sadece müminler Kardeşmiş sonuç. O zaman yani başkasına kardeş diyemezsin. Evet. Ancak kardeşler buradaki kardeşlikten kasıt nedir? Din kardeşliğidir. Bu da tabii ki sadece müminler için geçerlidir. Kardeşlerinin tarzıcımız bu değil ki. Buradaki ayet he? Buradaki ayet din kardeşliğidir. E biz bunun zaten caiz olmadığını söyledik. Buna diyeceğiz sen diğer, diğer ayetler nasıl cevap vereceksin? Bu bir. Dolayısıyla buradaki e, kardeşlik, din kardeşliği olunca kafirlere kardeş demeyi yasaklayanların lehine bir delil olmaz. Bu ayet. Bilakis delil aleyhinedir. Çünkü dediğim gibi az önce kafirlere kardeş denilebileceğine dair bir sürü ayet saydım. Bir de e, buna ilmi yönden bir cevabımız var bu şüpheye kardeşler. Ama mesele biraz ilmi. Yani hakikaten ilmi. Usulü bir mesele. Ee, tabi bu birazdan söyleyeceklerimi çok iyi anlayabilmeniz için. Yani hakkıyla anlayabilmeniz için usul okumak gerekir. Bu şart. Ee, zaten tabi ne geldiyse başımıza bizim usulü bilmememizden geldi. Yani eğer bu adam bu şüpheyi getirebiliyorsa bugün bize. Bence problem ne oldu da bu adam... Bu şüpheyi getirdi buraya. Yani bu şüpheden önce daha büyük bir problem var yani. Usulü bilmemekten kaynaklanıyor. O yüzden bu mesele ilmi ben elimden geldiğince size basite indirgemeye çalışacağım. İnşallah anlayacaksınız kastımı. Şimdi kardeşler bu nas bize, bu şüphe bize bir ayetle geliyor. İnnemel müminuna ihvetun. Müminler kardeştir ancak müminler kardeştir. Kardeşler ancak müminlerdir. Ne dersek diyelim tercüme. Şimdilik önemli değil. Bize Arap diliyle geliyor. Doğru mu? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًا لَعَلَّكُمْ taqilun Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Dolayısıyla ayette sadece ifadesi geçiyor bizim şüphemizde. İnnemel ne İhvatın oradaki innemeyi biz Türkçe'de sadece olarak anlayalım. İnneme neymiş? inneme Ancak sadece diye çevirelim. Önemli değil şimdilik. Bakın kardeşler. Bu ayet bize madem ki Arap diliyle geldi. Doğru mu? Arap dili bize ne ifade ediyorsa o ayetin anlamı o draslı itibale doğru mu? Az önce dediğim gibi. Aksi takdirde Firavun'un bolduğunu bana ne bolduğunu bana ne yapamazsın Kur'an'dan ispatlayamazsın. Sen onu boğuldu diye anlıyorsun. Ben de diyorum ki yok. Boldu demek değil. Tamam? Sen dersin ki gar kelimesi orada boğmaktır. Ben yok desem o zaman bizim hakemimiz olması gerekir. Doğru mu? Velhasıl bu kaydeleri işleve sokacak olursak. Ki Allah da buna işaret ediyor. Kur'an'ı Arapça indirdik. Ne demek istiyor Allah bize? Arapça neyse o işte ya. Arapçada sana ne diyorsam asıl itibariyle odur. Dinde o kelimelerin sınırlarını örfi lügat, hakiki lügat vesaire ayırmıştır. O ayrı bir bab. Velhasıl ne diyorsa odur. Doğru mu? Şimdi kardeşler. Dikkat edin. Ayette inleme geçiyor. Türkçede biz buna ne diyoruz dedik? Sadece. Arap belagatında... El hasru vel kasır diye bir olay var. El hasru vel kasır. İkisi aynı şey. İster hasırda, ister el hasru vel kasırda, ister sadece kasırda önemli değil. Bir olgu var. Arap dili belagatında. Tamam. Şimdi bu ayette geçen e, Türkçe'ye sadece e, innem, e, yani sadece diye çevirdiğimiz inneme ifadesi var. Bu inneme ifadesi işte bu olguya ifade bu olguya delalet eder. O da ne? Kasır olgusu. İnneme Arapça, Arap dili belagatında kasra delalet eder. Şimdi kasır başlı başına bir olgu, bir aile olarak düşün. Tamam. E, Arap dili edebiyatı sana bir aileden bahseder. Bu ailenin fertlerinden bir tanesi de inneme. Yani ne, ne ifade ediyormuş? inneme kasır. Tamam. Kasır lugatta ne demek? Bakın kardeşler. Kasır lugatta bir şeyi kendisine taksis etmek demek. Kısıtlamak, hapsetmek, daraltmak, engellemek manalarına gelir. Tamam kasr Kasır bu demek. Istılahta, ıstılahi anlamı ise bir kavramı özel bir tarzda başka bir şeye tahsis etmektir. Evet. Bir kavramı özel bir tarzda başka bir şeye tahsis ediyorsun. Mesela müminin kavramını, şey, kardeşlik kavramını sadece müminlere hasretmiş etmiş oluyorsun. Anladık mı? Bakın ıstıla anlamını düşünün. Bir kavramı özel bir tarzda bir şeye taksı hissetmek. Buna ne diyoruz? Kasır. Bu ayette kasır vardır diyoruz. Çünkü inleme kasır edatlarından. Sonuç ne çıkıyor? kardeşlik ifadesinin müminlere hapsetiyorsun. Bakın lügat anlamına bir bakın anlarsınız. Taksı hissetiyorsun. Hapsediyorsun. alanı daraltıyorsun. Yani müminlerle sınırlayarak alanı ne yapıyorsun? Daraltıyorsun. Kasır budur. Tamam mı? Yüzeysel olarak. Şimdi Kasrı anladık. Bir şeyi bir şeye tahsis etmek kasır bu. Kasır edatlarından bir tanesi de nedir? İnleme. Ayetimize vurguladığımızda, ayetimize uyguladığımızda sonuç ne? Bir kavram kardeşlik kavramı müminlere has kılınmış oluyor. Tamam? <gülüyor> Evet buraya kadar problem yok. Ama bakın kardeşler problem nerede biliyor musunuz? Biz Arap dilinde kasrı, Arap dili belagatında kasrı sadece bu kadar dar ve eksik anlamıyla alırsak işte böyle probleme düşeriz ve böyle sorular gelir bize. O zaman bu ayeti ne yapacağız diye sorular gelir bize. Kasrın Arap dili belagatında özellikle bu belagat ilminde belagatın kısımları var. Üç kısmı var. Beyan kısmında işlenir kardeşler. Arap dili belagatında beyan kısmında işlenir bu kasır olayı. Kasır, Arap dili belagatında geniş ve önemli yer almış bir e, ıstılahtır ve usulü bir e, mevzudur. Naslara da e, çok sirayet eder anlamlarına hüküm hususunda. Mesela, اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَّةِ Değil mi? Bak burada da, اِنَّمَ muminun اِنَّمَ الْاَعْمَالُ Adamlar diyor ki buradaki kasır hakiki kasırdır. O zaman niyet olmadan amel olmaz diyorlar. Bakın nasıl sirayet ediyor değil mi? Ben size şimdi innema getireceğim olmasa da olur. Anlatabiliyor musun? Yani o zaman innema arkadaşlar yani kasır dediğimiz olayı sen dar bir çerçevede düşünürsen problem yaşarsın. Kasır ifadesi Arap dili belagatında önemli geniş anlamlar ifade eden bir olgudur. Şimdi bunun detaylarını biraz özlü olarak vereceğim size. Meselenin zannedildiği gibi olmadığını göreceksiniz. Sonra dersi hemen bitireceğiz. Şimdi Arap dilindeki kasır dediğimiz olay ikiye ayrılır arkadaşlar. Dikkat edin iki kısma ayrılır. Kasır bir şeyi bir şeye has kılmak dedik. Yüzeysel olarak tamam. Ama bu ikiye ayrılır kasır. Birincisi hakiki kasır. Biz buna Türkçe'de tam kısıtlama diyoruz. Neymiş? Tam kısıtlama. Güzel oluyor değil mi? Böyle oturuyor biraz. Tam kısıtlama diyebiliriz. Buna e, yani kasırın hakikidir bu ve hasırın hakikî önemli değil hasır kasır demişsin önemli değil e, gerçek ve tam kısıtlama diyoruz biz buna bu bir ikincisi de izafi nispi göreceli hasır ikincisi izafi nispi göreceli hep aynı manalar kasır tamam yani buna da Türkçe olarak göreceli kısıtlama diyebiliriz göreceli Evet e, kısmi de denir ama göreceli daha düzgün birazdan anlayacağız. Şimdi kasır dedik bir şeyi bir şey has kılma ikiye böldük. Hakiki gerçek e, kasır bir de göreceli kasır diye ikiye ayrıldık mı? Ayırdık mı? Peki hakiki kasır nedir? Göreceli kasır nedir? Hakiki kasır kardeşler kavramlar arasındaki taksisin sınırlandırmanın başka şeye göre değil. Bilakis hakikat ve gerçeğe uygun olmasıdır. Yani hasrettiği şeyi hasredilen şeyin dışına taşırmadan yapılan kasırdır. Yani mutlak kasır. Örneğin has kıldığın bir şeyi neye has kılmışsan bu haskılma mutlak anlamda bir uyumluluk içeriyorsa ve dışa taşmıyorsa buna biz ne diyoruz? Mutlak hakiki kasır diyoruz. Mesela örneğin Allah Kur'an'da diyor ki Uma tevfiki illa Burada istisna hasrın bir sürü ifadeleri var, bu da ifadelerden bir tanesi. Benim muvaffak olmam sadece Allah iledir, ancak Allah iledir. Şimdi buradaki sadece ancak Türkçe öyle çevirdik önemli değil. Allah'tan başkası dışına taşar mı, hidayete sokma? Ha? Taşmaz, doğru mu arkadaşlar? Taşar mı? Taşmaz. Buna ne diyoruz? Hakiki kasır, mutlak kasır. Tamam? Mutlak kasır. Buradaki sadecelik kime has? Allah'a has. Yani buradaki muvaffak kılma bir sıfattır. Hem hakikade, hakikatte hem de realitede Allah Ta'la'dan başkasına ne yapılmaz? Taksis edilemez. Bu konuda ondan başka mutlak fail olamaz. Çünkü ayetteki kars, bunu neden söylüyoruz? Çünkü ayetteki kasır hakiki, sınırlama, kısıtlama hakiki, kısıtlamadır, sınırlamadır. Hatta kasrın lügat anlamında başka ne vardı? Hapsetme. Yani Allah'a hapsediyorsun tabir sahilse. Engelleme. Allah'tan başkasını engelliyorsun buna dahil olmaya. Anlatabiliyor muyum? Kasrı. Bu hakiki kasır. Şimdi sadecelik az dolayısıyla muvaffak kılma kimi has oluyor? Allah'a. Şimdi hasra başka bir örnek. En meşhur. Mesela işte mutlak ilahlık anlamında hak ilahlık anlamında alıyoruz hele. La ilahe illallah. Bu da Kasır ifadelerinden bir tanesidir. Allah'tan başka hak bahsediyoruz. Yoktur. Burada hak olan uluhiyet vasfı sadece kime hasredilmiştir? Allah Teala'ya hasredilmiştir. Ve bu vasıf Allah Teala'dan başka kimsede bulunmamaktadır. Neden? Çünkü bu ayette hakiki tam kasır vardır. Anlatabiliyor muyum? Hakiki tam kasır. Yani tam mutlak sınırlama söz konusu. Tamam Mesela bir vasıf var ortada. Nedir o vasıf? Hak ilah olma vasıfı. Doğru mu? Bu bir vasıf şimdi. Hak olma vasıfı. Bu hak ol, ilah olma vasıfı bir varlığa taksis ediliyor. Doğru mu? Bu varlıkta kim? Allah Azze ve Celle. Bu başka bir şeyde bulunmuyor. Çünkü tarihte ne dedik? Başka bir şeyde olmayacak. Tam kasır. Ki bu da nedir? Allah dışındaki her şey. Doğru mu? Hakiki kasıra bir örnek daha. mesela diyorsun ki La ahade illa Hasan sınıfta Hasandan başka hiç kimse yoktur dediğinde bu nedir arkadaşlar kasrun tam tam kasırdır. Burada sınıfta olma durumu sadece Hasana taksis ediyoruz. Bu durum Hasandan başkasında bulunmuyor çünkü bu sözdeki kasır tam e, hakiki tam kasırdır sınırlamadır. Dolayısıyla sonuç ortada bir durum var nedir durumumuz sınıfta olma durumu. Doğru mu? Bu sınıfta olma durumu bir kişiye taksit ediliyor. Kim bu? Hasan. Çünkü bölüyoruz böyle rükunlere bölüyoruz. Böyle yapılır çünkü belagat ilminde. Bu durum başkalarında bulunmuyor. Bunlar da kimdir? Hasan'dan başka bütün talebeler veya sınıfsa bu okulsa insanlar. <gülüyor> bir de böyle hasrımız var tamam. E, hasrımızın ilk çeşidi bu. İkincisi ise dedik ki izafi nisbi görecelik e, hasır. Yani göreceli sınırlama, kısıtlama diyoruz. Doğru mu? İkinci hasrımız bu. Aslında şey yapayım pardon hakiki e, kasra son bir örnek daha vereyim. Mesela mutlak rızık veren ancak Allah'tır diyoruz. Doğru mu? Burada mutlak rızık verme sıfatı sadece Allah'a taksis ediliyor. Bu vasıf Allah'tan başkasında bulunmuyor. Ne, sebep ne? Tam hakiki kasır var. Dolayısıyla sonuç bir. Ortada bir vasıf var. Vasıf ne? Mutlak rızık verme vasfı. Bir varlığa taksit ediliyor. Bu kim? Allah Azze ve Celle. Ondan başkasında başkasında bulunmuyor. Bu da kim? Allah dışındaki tüm yaratılmış her şey. Şimdi izafi kasır ikinci kısım. Bu nedir kardeşler? İzafi kasır başka bir şeye iz, iz, izafe edilerek ki bunu anlayın ki. Ayetimize cevap burada kendini gösteriyor. Bu başka bir şeye izafe edilerek yani başka bir şeye nispetle yapılan kasırdır kardeşler. Göreceli kasır diyoruz biz buna. Bunu aslında tarifle çok iyi anlayamazsınız belki. O yüzden örnekle anlarsınız. Direkt örneğe geçeyim. Şimdi dikkat edin. Örneğin Türkçe'de şöyle bir cümle kullandığımızda siz ne anlıyorsunuz? Bakın dikkat edin. İki tane cümle kullanacağım ve size soracağım ne anladığınızı. Türkçe bir düşünün bakalım. Kuruyorum iki cümleyi. Birinci cümlemiz. Ancak Ali ayaktadır. Dikkat edin. Ancak Ali ayaktadır. Ali ancak ayaktadır. Dikkat edin. Şimdi iki tane ancak kullanıyorum Türkçe'de. Ne anlıyorsunuz? Arasındaki farkı kim söyleyecek? Diyorum ki bakın. Ancak Ali ayaktadır. Ali ancak ayaktadır bir şey var. Şimdi e, ilkinde e, şunu anlıyor musunuz? Ali'den başka kimse sayaklı değildir. Anlıyorsunuz değil mi? İkincide bunu anlıyor musunuz? İkisinde de ancak kullandık. Anlamıyoruz. Bakın Arapçada da birebir böyle. O mantıklı düşün. Anladık mı şimdi? Şimdi ancak müminler kardeştir dersen ancak müminler kardeştir. Müminler ancak kardeştir. Arasındaki farkı anlıyorsunuz değil mi? Ha? Şimdi görecelik hasrı biraz daha anlattığım zaman ayete döneceğiz. Çok kısa. Tekrar söylüyorum iki cümleyi. Ancak Ali ayaktadır. Ne demek? Ali, ancak başlıyor. Ali ayaktadır. Ali'den başkası ayakta değil demek. Düşünün bir sınıftayız. Diyorum ki ancak Ali ayaktadır. Ne demek? Ayakta olmaya Ali'ye hasrettim. Hakiki kasır. Ha? Evet. Ali ancak ayaktadır dediğimde bu ne demek? Oturmaya nispetle ayaktadır. Yoksa bu sadece ayaktadır demek mi? Yok. Sadece ayaktadır çıkıyor mu Ali? Ayakta yemek de yiyor olabilir. Bir sürü var da Ali. Yani Ali'nin şu anda ayakta olmaktan başka hiçbir vasıfı yok. Ne gözü var, ne eli var, ne ayağı var. Sadece ayaktadır. Değil yani tamam mı? Göreceli bir kasırdır. Neye göre? Oturmaya nispetle. Göreceli demek budur zaten. Bir şeye nispet söz konusu tamam mı? Şimdi Ali ayaktadır, de, ay, ancak Ali ayaktadır demek Ali'den başkası ayakta değildir demektir ve bu hakiki tam kasırdır. <gülüyor> Ali ancak ayaktadır ile e, Ali pardon Ali ancak ayaktadır ise Ali oturuyor değildir demektir. Anladık mı? Ali ancak Ali ayaktadır ne demekmiş? Ancak Ali ayaktadır ne demekmiş? Ali'den başkası ayakta değil. Ali ancak ayaktadır demek ne demek? Ali oturuyor değil demektir. Tamam işte İşte bu ikinci kısım nedir kardeşler? Nisbi. Nisbi. Nisbi. Adam görüyor ayette sadece müminler dedi diyor. Ya, Sen daha çocuksun ya. Ne usul okudun? Kaç tane kitap sayabilirsin? Böyle üç günlük çocuğun eline veriyorlar bu malzemeyi. Ondan sonra onu tekfir ediyorlar. işte böyle. Ya daha Fatiha telaffuzun doğru değil senin yani. Usul diye bir şey var. Kaydı diye bir şey var. Bunlar alimler hayatlarını vermiş. Dün bir mesele tartıştık işte. Hatırlıyor musunuz? Dün akşam ilan meselesini tartıştık. Yatsı namazın son vakti nasıldır burada bir, bir şey tartıştık. Size ne anlattım ya sırf e, biz Türkçe e kadar diye çevirdiğimiz olayı İmam Kurtu bir tefsirinde 40 sayfa tartışıyor ya. İlahi ne ifade eder diye ya. Yani bu kadar kolay mı çocuk oyuncağı mı? Allah'tan korkmak lazım. Bu iki cümle arasındaki farkı anladınız. Ancak Ali ayaktadır da Ali ancak ayaktadır. Ayetten örnek vereyim. Peygamber'e diyor ki ''İnneme'' burada da ''İnneme'' ha bak. ''İnneme'l-mü'minun'' ''İnneme ente münzirun'' ''Sen ancak uyarıcısın'' desek ne olur? Yani sen uyarıcıdan başka hiçbir şey değilsin. Ne müjdeleyicisin ne bir şey. Al sana ''İnneme'' geçti. Yapıştır peygambere bu vasfı. Sen uyarıcıdan başka hiçbir şey değilsin çıkar. Küfre bile girersin yani. O müminler kardeştir o odun gibi kafayla yaklaştın. Bu ayete de o odun kafayla yaklaşırsan işte dinden çıkarsın. O mantıkla bakacağın zaman. İnneme ente munzirün ey Muhammed sen sadece bir uyarıcısın başka hiçbir şey değilsin diye baksan. Postacıya çevirenlerin de hareketi bu mu? Yani. Allah razı olsun. Şimdi bu ayete baktığımızda peygamber için sadece bir uyarıcıdır mı diyeceğiz kardeşler? Yani halbuki peygamberin uyarıcı olmaktan başka daha birçok ney var? Vas, Vasıfı var müceliçi olmak gibi vesaire. Dolayısıyla biz hemen sırf sadece gördük diye peygamber sadece ve sadece uyarıcıdır. Tak diye böyle yapıştırmayacağız. Az önceki misale döndüğümüzde ancak ali ayaktadır, ali ancak ayaktadır. İşte bunu bu mantıkla siz müminler sadece müminler kardeştir, müminler sadece kardeştir. Nasıl bakacağımıza siz düşünün. Sizce hangisi? Ayette nasıl geliyor? İnnemel Nasıl gelirse gelsin. Kasır. Biz Türkçe'ye çevirdiğimde ben anlayın diye öyle anlıyorum. İnnemel ikisine de ifade ediliyor. Kasırın hakikisi var, gerçeği var. İşte bunu nereden anlayacağız dediğimizde? İşte telaffuzumun tercümesi nasıl yapacak? E, ondan önce meselenin fıkını anlamamız lazım. Yani bir insan fıkını biz anladıktan sonra hangi tercüme doğrudur desem veya daha münasiptir desem Değil mi? O zaman şunu söylememiz lazım. Müminler ancak kardeştirler. Ayetten kasıt da budur. Yani düşman olmamaları gerekir diyor Allah. Allah bize başka bir şey anlatıyor. Biz <gülüyor> diyoruz kafirler bizim kardeşimiz değil. Allah sana onu anlatmıyor ayette. Kendine gel. Onu demiyor sana. Sen onu anlıyorsun. O senin kuruntun. Allah sana diyor ki bak ben sana bir şey anlatıyorum. Diyor ki hatta ayetin önünde sonunda da sana ne anlattığımı anlatıyorum diyor Allah. Biraz kafanı çalıştır diyor. Bak ayetin sonun önüne savaştan bahsediyor müminler arasında. Senin aklın nerede? Ben müminler arasındaki savaştan bahsediyorum. Benim derdim o diyor Allah. Savaş siyakında geliyor. Mümin kardeşleriniz savaşırsa aralarınızı bulun. Çünkü siz ancak kardeş olmalısınız diyor Allah sana. Burada bunu söylüyor. Senin derdin ne? Sen iman tevhid meclisine vurmuşsun konuyu. Ayet ondan bahsetmiyor. Sen ayrı bir Dünyada vadide yaşıyorsun, uzayda yaşıyorsun. Sen meseleden haberin bile yok yani. Allah sana hiç ondan siyakta da, sibakta da ondan bahsetmiyor. İnlemel kelimesinin anlamı da o değil. Başka ayetlere de muhalef senin bu fıkın. Her şeyle batmışsın yani. Ondan sonra tut, duruyorsun televizyonda birisi aya uduyorsun yanlara kardeş de, kafir olur diyorsun adamı. Ha son bir tek şu son şu kalıyor belki. Nereden anlıyoruz ayetteki kastın tam değil de şey kaldı? Ya dediğim gibi bu fıkhi şey mesele ama en basit haliyle siyak sibak da şöyle desek daha genel olur. En basit haliyle karinelerle anlarız. Çünkü siyak sibak da karinelerden bir tanesidir. Ama karine ha, dahili de olabilir. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı şeklinde iki türlü karine de olabilir. Onu benim tabirim tabii. Yani ha, dahili karine nasıl siyakından onu yakalıyorsun. Harici de dış nas'la onu anlıyorsun. E, i̇kisi de söz konusu. Bizim konumuzda. Dış nas ne? Biz buradaki e, kardeşliğin eee Dış nasıl şöyle bakıyoruz. Diğer bir sürü nas'ları saydım kardeşliğin cahiz, kardeşlik ifadesinin kullanılığı. Bu birinci karinedir zaten. İkincisi Allah Azze ve Celle bunu müminlerin arasındaki yapılan siyakta kardeşlerin arasını bulma babında söylüyor. Yani siz düşman olmaya nispetle ancak kardeş olmalısınız. Allah bunu diyor göreceli şey. O yüzden de savaş siyakında yani hem harici hem dahili şey var. Nas var. Hatta bense bir latife daha yapayım. Daha da ileri gideyim mi kardeşler? Eğer bu hasrun hakiki bile olsa kasrun hakiki bile olsa sonuç değişmiyor. Neden? O zaman da din kardeşliğine hamlederiz, Kasır olur o zaman. Sadece din kardeşliğinde müminler kendi aralarında kardeştir deriz. Yine sorun çıkmaz. Bunu da yine harici karineyle anlarız. Neden? Diyelim ki bu ayetteki kasır tam kasır. Ne fark eder ki? Ayetteki dedi, din kardeşliğine hamlederiz, diğer naslardan dolayı. Çünkü diğer naslarda kardeş dedi. Anladık mı? Ki bu zaten şey değildir. Onda şüphe yok. Bakın Hani ben farazi ihtimal diyorum yani. İhtimal bile değil. Farazi yani varsayım olarak söylüyorum. Buradaki ayetteki kasır tam kasır değildir bir kere. Hiç on tartışmaya bile gerek yok. Latife babından diyorum. Tam kasır bile olsa bir şey ifade etmez. Velhasıl burada bırakalım. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Eee Bay, e, bayramları kutlama veya genel genel olarak e, kafirleri e, bayramların münasebetiyle tebrik etme. Bunu yılbaşı olarak e, falan illa değerlendirmeyin. Bunun hükmünü alalım. Anlatacağız bunun da caiz olduğunu. Vallahi alim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve